chicaste Kainat, bugün 27 Ağustos, Çarşamba. Yıl 2014, ay 8, gün 239, Hızır 114. 1435, Hicri Zilkade 1, 1430, Rumi Ağustos 14. Günün malumatı, Başak Burcu'nda doğanlar, evvelki günden devam. 22 Ağustos, 22 Eylül. <gülüyor> Uğurlu gününüz, Çarşamba. Uğurlu sayınız, 5. <gülüyor> Uğurlu taşınız safir ve zebercet. Uğurlu renkleriniz açık sarı, açık mavi, kobalt mavisi. Uğurlu çiçekleriniz açelya, sarı menekşe, lavanta çiçeği. Uğurlu kokularınız leylak, limon ve sardunya. Uğurlu müziğiniz eski şarkılar. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi, takvimi. Haberkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık gazete. başladı. Ömer Madra, Canto Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Steely'den grubundan Chain Lightning zincirleme, reaksiyon zincirleme, Yıldırım adlı parçayı seslendirdik. Tam bir zincirleme yıldırımdır. O kadar iyi hissediyor ki insan sus kardeşim diyor. Meydanı geçiyoruz. Sanki ilgilenmiyormuş gibi yap. Doğal davran. Yavaşça dön. Başını, saçını tara. Ve gecelerse havasını aldırma. Tam onun durduğu yerde duruyoruz. Şimdi göze, gözetleme altındayız. Bu bir chain de Yani zincirleme reaksiyon o kadar iyi geliyor ki gözetlenmek insana diyor. Yani birazdan da öyle değil mi? Etrafta büyük bir su krizinden ve bunu tetikleyeceği gıda krizinden bahsediliyor. İnsanlar kova kova suyu son, sanki veda eder gibi başlarından aşağıya döküyorlar. <gülüyor> evet. Bu stiliyden parçasını da biraz da şeye gönderme olarak yaptık. Wilhelm Reih'ın Faşizmin Kütle Psikolojisi adlı eserini esinlenerek yapılmış bir performans şey aslında. Extraordinary New York Surveillance Camera Players diye bir şey var. Yani olağanüstü New York'ta gözetleme kameraları oyuncuları Stalin'in, bu Nixon'ın, şun, Clinton'ların fotoğrafları falan da var. Performans sanatı. Neden çaldık peki? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru 27 Ağustos Irkın Saflığı 1924'te Hitler "Kavga" adlı kitabını hapishanede dikte ettirdi. Bugün gibi bir günde insanlık tarihi hakkındaki temel öğretisini yazılı olarak aktarmış oldu. Şöyle diyordu. Geçmişim bütün büyük kültürlerinin yok olmasının yegane sebebi ilk başta yaratıcı olan ırkın kanının zehirlenmesi yüzünden ölmesidir. Hitler'den 14 yıl sonra Benito Mussolini ırk manifestosunda şöyle buyurdu: İtalyanların tamamen Avrupalı olan fiziksel ve psikolojik özellikleri hiçbir şekilde değişmemelidir. Artık İtalyanların kendilerini içtenlikle ırkçı ilan etmelerinin zamanı gelmiştir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık De ekstra bilgi vereyim. Bu 1933'te Hitler'in iktidara gelmesinden hemen sonra aynı günlerde ilk yapılan işlerden biri caz ve swing müziklerinin hemen yasaklanması oldu. Dekadan ırkın özelliklerini bozan müzikler diye Amerika'nın dekadan yani çürümüş toplumunu işaret ediyordu. Caz, swing böyleydi. Caz müziği de aryan ırkın, ari Arya ırkın ırksal temizliğini e, tehdide tehdit ediyordu. Yani swing modernizmin bir bileşeniydi. Yani çürüyen bir toplumun atı, atı pisliği cazda Yahudiler tarafından ari ırkı müziksel olarak çürütmek için kullanılan bir araçtı. E, ve o zaman bu e, Propaganda Bakanı meşhur Josef Goebbels de her zaman radyonun çok önemli etkisine önem vermiş ve onu erken fark edenlerden biri böyle jazz swing olmaz bu iş demiş ve bizim varlığımızın, varlık mücadelemizin en etkili silahları, silahı silahlarından biri diyecektim ama en etkili silahı ne? Kitle imha silahı. Türk sanat müziği. Radyo. Radyo. Hı. Yani Türkiye'de de benzer durumlar ortaya çıkmıştı ya o yüzden Türk sanat Hı. müziği dedim. Evet. Bir diğer taraftan da e, halk müziği mi yasaklanıyordu? O kısmını ben sürekli karıştırıyorum halk müziği ile Türk sanat müziği arasındaki. İkisi de galiba. İkisi de yasaklanıyor. Yerine ne konuluyordu peki? Güzel müzikler, hafif müzikler. Hafif müzikler evet şey gibi. Ha. Hafif batı müzik. Bugünkü Başak Burcu'nda doğanların sevdiği eski şarkılar konuluyordu galiba. evet. Peki tarihte bugün neler olduğuna da hemen kısaca bakalım. 1859'da dünyanın en büyük buluşu keşfi olmuş. Dünya bir daha asla aynı olmadı. 1859'da bugün Titusville'de, Pennsylvania'da, bak Pennsylvania'da dünyanın ilk e, petrol kuyusu başarılı petrol kuyusu açılmış. Yani para getiren. Ticari. Ticari. 1945'te bugünse varisleri Sultan II. Abdülhamid'in miras davasını kazanmışlar. II. Abdülhamid'in mirası 400 milyon dolarmış. Az değil mi? Çok az. Koskoca. Cihan Sultanı. Cihan Sultanı evet. 2007'de de Yunanistan'da orman yangınları ülkenin üçte birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın 3'te 2'sini vurmuş. Hatırlıyor musunuz? O? Kaç sene önceydi? 3 sene önceydi değil mi? Yok 7. 7 sene önceydi. Ve 62 kişi öldü. Hatırlamaz olur muyum? Cehennemin tasviriydi. Ta kendisiydi. Deneye yang... kadar inen yangınlardan bahsediliyordu. Evet. Kıyılara kadar inen. Yangının kontrol altına alınamamasıyla da birlikte olağanüstü hal ilan edilmişti. Ama şimdi olağan hale geri dönmüş durumdayız. Mutluluk verici bir durum var. Her evet, bu şey... Yunanistan için geçerli. Dünyanın dört diğer kısımlarında gene olağanüstü haller devam ediliyor. Mesela Guatemala'da 22 bölgenin 16'sında Olağanüstü hal ilan edilmiş ama bu sefer sebep kuraklık. İklim değişikliğinden ötürü ortaya çıkan kuraklık durumu. Daha önce Guatemala'da kahve üretiminin büyük bir oranda düştüğünden bahsediliyordu. Şimdi bütün tarımsal ürünlerde büyük bir düşüş varmış. Bu sebepten ötürü yağmurların da gelmemesinden ötürü kuraklık ortaya çıkmış ve 16 böl 22 bölgeden 16'sında kuraklık acil durumu ilan edilmiş. Evet, ha, gözler en iyi oda galiba. Ataları mayalar mı? İnkalar mı? İnkalar mı? Aztekler de olabilir. Evet. Yok Aztekler Meksika'da. Aşağı kadar inmiş olamazlar mı? Zannetmiyorum. Büyük bir imparatörlük ama. Bakarız. Ee, şimdi iyi haberlere evet. geçelim. Bir kere en önemli iyi haberimizle başlayalım. 350 binden fazla insan... 21 Eylül günü sokaklara düşeceğini açıklamış durumda. Avaz.org'a bakarsanız ya da bakarsak 21 Eylül Pazar günü New York başta olmak üzere New York şehri Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın bütün önemli şehirlerinde sokaklara dökülme kararı aldılar. Yani bu hakikaten Sadece bu katılacağız diye imza verenlerin sayısı şu anda tam bilmiyorum ama 370 bine vurmuştu dün baktığımızda. Hatta 170.000 376.000 filandı. Yani 400.000'e yakın insan biz iklimimizi korumak, sistemi vurmak için sokağa dökülüyoruz diyorlar. Bunlar sadece imza verenler. Evet yani bu tarihte yani sadece bu bu haberi e-mail'le alanlar diyorlar bizden bu haber e alanlar o gün sokaklara düşerse tarihteki en büyük iklim seferberliği olacak diyorlar. Her her biri yeni dostlar ve akrabasından akrabalar da getirirse 1 milyondan fazla insanı 21 Eylül 2014'te sokaklarda görebiliriz diyor. İnternet sitemizde Açık Radyo'nun internet web sitesinde de bununla ilgili bilgilere rastlamak mümkün. Bundan sonra sürekli olarak bir aylık bir zamanımız var. O zaman içinde sizi bilgilendirmeye bilgileri ve bütün duyguları paylaşmaya devam edecek. Evet bir samanlıkta önce. bir iğne gibi bir şey de olsa mesela 7 milyarlık dünyada 7 milyar insan pop nüfusunun insanın yaşadığı dünyada bütün insanlığı etkileyecek bir olay için 1 milyon kişiyi sokaklara dökmek de ne kadar e, bu işin daha başında olunduğunu gösteriyor. Yani Ama bu sebeple. Bir yandan da bir tek şeyle bir tek hiç ömründe tanımadığın çeşitli ırklara cinslere, dillere ve kültürlere, dillere, evet. dinlere mensup insanlarla bir arada büyük bir seferberliğe de girebiliyorsun Tek amaç var o da bu gezegeni, evimiz olan, tek evimiz olan bu gezegeni koruyabilmek. Evet ama gayet de kolay olabiliyor. Mesela sadece dün verdiğimiz haberlerde 500 bin kişinin evsiz kaldığından bahsediliyordu evet. Asya'da. Bangladeş'te yanlış hatırlamıyorsam, 500 bin kişinin sadece bir iklim olayıyla beraber evsiz kaldığından bahsediliyordu. Bu insanların evsiz kalmasıyla alakalı ortaya çıkan durumların sebebine karşı 1 milyon insanın sokağa çıkmaya çalıştırılması da yani biraz üzüntü verici ama bir yandan da daha fazlasını istemek için de gayret verici bir durum ortaya çıkarıyor. Ben şahsen bu tarihte de bu tarz böyle hiç tanımadığım, birbirini hiç tanımayan insanların bir arada aynı amaç için Dünya dört bir tarafında harekete geçmesinin çok heyecan verici evet. ve umut verici de bulduğumu söylemeliyim. Daha da ilginç olanı şu, gönüllü örgütlemeye katılır mısınız, gönüllü diye olan olur musunuz sorusuna cevap verenlerin sayısı ne kadar? 50 bin. 50 bin kişi bayağı deli bir ordu oluşuyor, vatandaşlar, yurttaşlar ordusu oluşturuyor bu kadar büyük olmak için. Planda şöyle diyorlar, birincisi bir kere o, olaylar bütün dünyada düzenleyeceğimiz olaylar e, hükümetlere, herkesin kendi hükümetine artık dilekçe sunması. Her şehirde ya da e, kasabada aslında, hatta köyde yerel yönetimleri de hedef alıyoruz ve yüzde yüz temiz enerji. Bu yüzde doksan bile değil. Yenilenebilir enerji istiyoruz. Bu mümkün ve aslında Belki de tek yol buna ulaşmanın, bu katastrofik yani feci bir sonuç verecek olan iklim değişikliğini durdurmanın tek yolu yüzde yüz yenilenebilir enerji, temiz enerjiye geçmek. İkincisi, ikinci adım olarak AVAZ örgütü ki dünyada yanılmıyorsam 35 milyon üyesi var. Dünyanın en büyük internet üzerinden örgütlenmiş kampanya kuruluşu yanılmıyorsam e, Avaz büyük bir şey yapacağız diyorlar. Dev bir küresel bir dilekçe şey milyonlarca imza toplayacağız. %100 temiz enerji yenilenebilir enerjisi için. E, siz de kendi e, dilekçe kampanyanızı tabii ki başlatabilirsiniz. Üçüncüsü yerel örgütlenmeye çok önem veriyorlar ve inşallah bunlardan biri de sizsinizdir diyorlar. Bütün her olayı kordona edecekler. Ve kendi kişisel tardınızı e, tarzınızı da söyleyebilirsiniz. Tanıdığınız köylülerle, kasabalılarla ya da büyük şehirlerin varoşlarında ne her, herhangi bir yerde olabilir. Yapabilirsiniz ve liderlik etme sırası kesinlikle sizde. Sıradan insanlarda ama endişe etmeyin elimizde internet üzerinden çok araç var ve organizasyon yapmada tecrübe kazandık genç olmamıza rağmen ve her türlü desteği de vereceğiz diyorlar. Dördüncüsü de bütün bu olayları dünyanın dört bir tarafında olan olayları bir araya getirecek bir görsel hazırlıyoruz. Tek bir simgesi de var yeşil bir kalp. Yani I Love New York'ta Milton Glaser'ın meşhur şeyinde görüldüğü gibi bir kalp işaretiyle <gülüyor> ama bu sefer gezegeni sevdiğimizi kalbimizden uzak tutmadığımızı göstermek üzere yeşil bir kalp kullanıyoruz diyorlar. Ya, parantez içinde şunu da söyleyeyim yayının girişinde bahsetmiştik bu ailesi hastalar için kafalarını su döküyor, insanların veda eder gibi. Suyla ve, e, son temasından bahsetmiştik ama hakkında vermek lazım çok başarılı bir kampanya. Yani dünyanın dört bir tarafında insanlar kafalarına suyu döküyorlar. Yani bunu bir eğlence unsuru olarak kullanıyorlar ama ALS diye bir hastalığın olduğunu duyma oranı çok büyük ölçüde arttı. Aynı şekilde böyle yaratıcı eylemlerle beraber evet. galiba tam olarak bu konunun da daha fazla insana aktarılması ve e, dillendirilmesi lazım evet yani birkaç harika da güzel, çok güzel bir kız çocuğu fotoğrafı koymuşlar yanağına da yeşil bir kocaman kalp yapmış Heh, tamam böyle bir klasik artık yani Evet ama işte bu ne? Sen daha yaratıcı şeylerini de esirgeme zaten. İşte on, onları düşünmek lazım. Çünkü Peki, mesela imza vermek bir şekilde yani imzalar elbette verileceğiz. Sürekli bunlar veriliyor ve toplanıyor da. Ama bir, bir süreden sonra artık bu da e, bir ataspora haline gelmeye başladı. Özellikle Türkiye gibi e, bu konuda hakkını aramak için oldukça yoğun çaba sarf eden ülkelerde. Ama bu şu anlamda da bir ilk yani Benzeri olmayan bir şey olduğunu da net olarak söyleyebilirim. Naçizane bu işte 16 on, on yıldır filan bu konularda yayın yapan biri olarak iklim meselesi soyut bir kavram yani gezegeni koruyalım son derece sembolik soyut bir kavram. Bunun için milyonların bir araya gelmesi yüz binlerin bu tarihte ilk defa oluyor. Evet. Çok ilginç bir şey yani. Somut bir şey değil ki yani bu Atatürk Orman Çiftliğini koruyalım ya da kuzey ormanlarını koruyalım meselesi değil. Bütün gezegeni şey yapan hedef alan yani 16 neydi kulenin adı? 16,8 mi? Öyle bir şey. 16 evet. bölü 9. Böyle Bulele... bir şey <gülüyor> Silüet kasabı. Yok katili pardon. İşte öyle bir onlara karşı mücadele etmek biraz daha net, somut bir şey. Burada halbuki ya gezegenlerden gidiyor diyorsun işte. Bizim e, Türkiye'de de yaptığımız bir eylemde bundan 3 sene önce 9 e, bin hatta 10 bine yakın imza toplanmıştı. Bu da çok soyut bir şey. Bütün sivil toplum kuruluşları falan da. Her dinden, her anlayıştan, ideolojiden toplanmıştı. Evet ama şöyle bir durum da söz konusu. Mesela 16-9 gibi bir kuleye mücadele etmek o anı kurtarabilecek ya da o süliyeti kurtarabilecek bir şey. Yani o zaman dilimi içerisinde yaşadığınız anı kurtarabilecek bir şey. Ama küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek demek sizden sonraki girecek olan neslin hayatını kurtarmak demektir. Yani çok fazla insan var benim etrafımda, benim de dahil olduğum kişiler arasında sadece önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek bir krizden ötürü kendi nesline devam ettirip ettirmemeyi çok yoğun bir şekilde düşünen. Yani birisi üç çocuk olarak söylenmesine rağmen e, sipariş verilmesine rağmen bu üç çocuğu bakabilecek bir dünya üzerinde alabileceği nefesi bulabilecek mi, yaşayabileceği yeşil bir alanı bulabilecek ya, mi? 2040'ta çok fazla insan var. 2040'ta su savaşlara kesinlikle savaşlara yol açacak kadar büyük bir su kuraklık olacak su sıkıntısı olucan söyleyeyim. Yani, üç tane çocuğunuz var mesela bu 2040'ta şey e, sizin çocuğunuzun çocuğu olsun, hadi benim çocuğumun çocuğu olsun. Üç tane çocuğu İlk var. Çocuğumun çocuğu iki, 40 yaşında olacak. ve yok içecek su olmayacak. İşte onun da üç sanırım. tane çocuğu olacak. 40 yaşında üç tane çocuğu oldu dinledi başbakanı diyelim ve ondan sonra üç kişinin bir de eşini düşünün eşiyle beraber dört kişiye birden bu ailenin şey bulması lazım su bulması lazım bunca çabaya değer mi? Evet hadi bakalım o zaman sokağa diyoruz bu iyi haberdi gerçekten yüzlerce olay planlanıyor yani 700'ün üzerine tam saymayı bıraktım ben aslında. Başladığında 600 civarında uluslararası kuruluşun katıldığı bir şeydi. Bine doğru gidiyor olabilir. Bakarız ama yüzlerce dünyanın dört bir tarafında eylem planlanıyor. Binlerce komünitede mahalle, köy ya da işte şehrin bölümü de henüz planlanmamış durumda. Ee, sokak hadi bakalım sokaklara diyoruz. Evet, gerektiğinde kavga somut bir şekilde de var olabilir. Ee, ve burada ilk defa olarak bir başka ilkten de bahsedelim. Ee, ya haberleri verirken bir ikinci iyi ilkte. Şimdiye kadar görüldüğünden çok daha büyük bir çeşitlilik var. Yani yerliler de var, ee, Kürdül dazi, Siyahisi, Kızıl deriliği. Ee, ...tümünün katıldığı büyük bir renklilik gösteren bir şey. Evet ufak bir eleştirdi daha da bulunacağım hazır başlamışken bu konuya. Türkiye'de sayısız bir şekilde ilerleyen çevre ile alakalı olan protesto gösterileri ve olaylar var. Bunun nükleerinden tutun da HES'lere karşı yapılan eylemlere kadar... ...aynı zamanda susuz kaldığı için sokaklara dökülen mahallelilere kadar birçok eylem gerçekleşiyor şu anda Türkiye üzerinde. Ama bunları bir araya getirebilecek bir alan ya da bir konu lazım galiba biraz oturup düşünüldüğünde bu neden susuz kalındığını, neden nükleer gibi bir şey odaklanıldığını, neden hidroelektrik santralleri kullanıldığını düşündüğünüz zaman ana bir konuya çıkabiliyorsunuz. O da küresel iklim değişikliği oluyor. Ama o konuya çıkabilmek için o yolları daha temizlemek lazım, daha bir evet, şekilde anlatılar hale getirmek lazım etrafımızdaki insanlar. Evet, kesinlikle insanların. öyle. Kesinlikle model de şu yani birim insanların da kendilerini de eleştiriyorlar bu konuda mesajı yeterince iletemedik herhalde diye ama e, buradaki çok e, temel mesele şu, hakim model yani serbest piyasa her şeyi çözeceği iddia edilen bu 30 yıldan beri bütün hayatımıza sarsılmaz bir iman gibi gelmiş olan, büyümeye dayalı bir e, ekonomi modelinin bu hale getirdiğini de açıkça yani yok böyle bir hikaye serbest piyasa ve büyümeye dayalı bir gezegen düşünemeyeceğini de görelim ve bu iklim meselesinde herkesin yeterince bilinçli bir şekilde sokağa çıkmasında fayda var. Yakın tarihe baktığınız zaman çok hariz ve belirgin örnekler var. 2008 yıllarında, 2008-2009 yıllarında Suriye'de büyük bir kuraklık oluyor. İnsanlar göç etmeye başlıyorlar büyük şehirleri. Beşer el asat, elindeki buğday silosunu yüksek meblağdan birileri istediği için satmaya başlıyor. Gıda sıkıntısı ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı şekilde Mısır'da gıdayla alakalı olan problemler Ekmek ortaya yaptır. çıkıyor. Ay hayat yerden gidiyor diyorlar. Ve ondan sonra bu isyanlar dalga dalga yayılmaya başlıyor. Ardından iç savaş çıkıyor ve tekrar başka bir göç olarak dünyanın ülkede birçok sınır bölge ülkelerine dağılmaya başlıyor Suriye popülasyonu. Şimdi Türkiye'ye bakın büyük bir kuraklıkta karşı karşıya Türkiye şu anda. Bir gıda krizinden bahsediliyor. En son Merkez Bankası'nın başındaki isim başçı. Gıda ithal etmemizden gerektiğinden bahsediyordu. Enflasyonun biraz daha düşebilmesi için. Tam bunları söyledikten 2-3 hafta sonra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile gıda politikasını gözden geçirdiğini, bir daha onlarla gıda politikasını uygulamayacağını söyledi. Gıda almayacağını söyledi Avrupa Birliği'nden. Hemen Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de zaten hali hazırda büyük bir kuraklık varken... Şimdi Rusya'ya nasıl gıda satabiliriz diye düşünülmeye başlandı. İkinci aşaması. Üçüncü ve dördünün aşamaları düşünmek bile istemiyor insan evet, ama ve benzer bir örnek hemen güneyinizde e, duruyor. Doğunuzda ve güneyinizde duruyor. Irak'ta da durum pek bundan farklı değil açıkçası. Libya'da da şimdi korkunç. Herkes birbirinin boğazına sarılmış vaziyette. Bütün çeteler halinde. ve e, evet Durdurabilecek güç de var insanların elinde. Türkiye'deki insanların elinde, dünya üzerindeki insanların elinde, iş işten geçmeden önce, dünyanın her tarafında Suriye, dünya tamamen Suriye olmadan önce durdurabilecek güç var ve zamanda var şimdilik. Evet, bunu kullanmanın tam zamanıdır açık radyo olarak. Biz de elimizden geleni dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya ve bu işin içinde olmaya çalışıyoruz. Bu e, hem Türkiye'de hem de dünyanın bütün şehirlerinde olacak ama en büyük eylem tabii ki e, özellikle... Birleşmiş Milletler'in <gülüyor> bulunduğu merkezinin bulunduğu New York'ta ve Genel Sekreterinde talebi üzerine bütün dünya liderlerini yani 200 küsur siyasetçi, cumhurbaşkanını, başbakanı, meclis başkanlarını falan çağırdı. Artık çok iş işten geçmek üzere. Acil durumdur. Alarm var ve gelelim bu bağlayıcı bir antlaşma yapalım. Başka çaresi de yoktur. Fosil yakıtlardan kurtulmak zorundayız. Çünkü zaten bilim, pozitif düşünce ya da isterseniz bütün batı medeniyetinin kurtuluşu, insanların ve bütün canlıların kurtuluşu da buna bağlı dedi. O yüzden de radyo olarak da çeşitli arkadaşlarımızla birlikte 21 Eylül'den daha önceki haftadan başlayarak orada olacağız ve hem çeşitli programlardaki yayınlarımızda hem buradaki Türkiye'de yapılan eylemleri hem de orada New York'ta ve başka yerlerdeki eylemleri konuşmaya sizinle bütün bilgileri ve eylem haberlerini paylaşmaya devam edeceğiz, çalışacağız. Aşağı yukarı bir aylık bir zaman var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye'deki bütün senin de söylediğin gibi bütün mücadeleyi bu konuda çevre hareketleri iri ufaklı çevre ve ekolojiyle ilgili hareketlerinde bu, bu noktada odaklanarak eleme geçmelerinde çok büyük bir yarar var. Biz evet sadece çevre hareketleri değil aynı tabii. zamanda savaş karşıtı hareketlerin de bu konuyla odaklanmasına yarar var. İnsani yardım olarak kendini gören organizasyonların da bu konuyla odaklanmasına fayda var. Çünkü her ikisi de çok daha fazla iş yapabilir bu konuyla alakalı olarak herhangi bir harekete geçilmediği takdirde. Ya zaten ondan sonra başka bir şey konuşulacak hiçbir şey kalmayacak zaten. Zaten bakın konuşuluruz. Kaç kişi ölmüştü Libya'da? 200'den 190 kişi ölmüştü galiba Trablus yakınlarında. Göçmenler kurak bölgelerden savaşın olduğu bölgelerden kaçıp İtalya'ya doğru gitmek için bindikleri teknede tekneden bozma kutlu aslında hayatlarını kaybettiler ve insanların cesetlerini ölülerini kıyılardan teker teker topladılar evet, Libya'da. Evet onlarca Afrikalı göçmenin cansız bedeni Libya'da sahile vurdu diyor mesela Evrensel Gazetesi bugünkü manşetinden vermiş. Su çürüdü manşetinde. Kimse zevk için bu işi yapmaz galiba ya da bir keyif için ülkesini terk etmez. Yaşadığı bölgeleri terk etmez. 250 göçmeni taşıyan ve batan tekneden şu ana kadar sadece 17 kişi kurtulabilmiş. Ölen 100 kadar göçmenin cansız bedeni de sahile vuruyor. Trablus'un doğusundaki El Karbuli sahiline vurmuş durumda şişmiş cesetler tek tek toplanıyor. Afrika yani... kıtasının kuzeyinde neredeyse bütün ülkelerde savaş ve kuraklık olayları var ve insanlar harıl harıl kaçmaya çalışıyorlar. Sadece geçtiğimiz hafta sonu 4000 kişi kaçmaya çalışmış. Daha doğrusu yakalanmış İtalyan Yok, güvenlik güçleri. Kişi, kişi, evet. Ele geçiyor yani güçlü. Türkiye'dekilerin sayıcısını henüz tutmadık. Türkiye'den kaçıp da Yunanistan'a gitmeye çalışan insanların sayısını. Ama ölüyorlar. Ha. Evet. Onun için Kolay de değil yani. E, ey ...ehli yeryüzü... ...ehli vatan değil artık evimiz... ...harekete geçmek... ...zamanıdır e, diyelim... ...gerçekten de dünyanın bütün... ...örgütleriyle beraber sivil toplum... ...kuruluşları yalnız çevre kuruluşları değil... ...bütün şeyler... E, ...yani sendikalar mesela... ...Amerikasal Devletler'de... ...çok sayıda işçi sendikaları... ...ve başka sosyal yardım... ...kuruluşları filan hepsi bu işin içine... ...girmiş durumdalar... ...tarih önemli yani... 15'i ile 22'si arasındaki haftada iklim haftası ilan edildi büyük ve büyük iklim yürüyüşüne giden hafta içinde çok sayıda etkinlik olacak. Tabii ki Türkiye'de de birçok kuruluşun katıldığı Buradan size de bilgilerini aktaracağız günbegün. Evet. Gün konuşmalar, toplantılar ve yürüyüşler hepsi ve yaratıcı bankartlarla Çünkü olacak. toplumun her kısmını ilgilendiriyor. Sadece işçileri ya da %99'luk bir kısmı ilgilendirmiyor. Aynı zamanda işverenleri de ilgilendiren bir durum bu. Çünkü kuşağı ellerindeki iş bir anda akıp gidecek ve kaybolacak. Sonra kendinden sonraki gelen, gelecek olan nesilleri devredebilecekleri bir sermaye ya şanslılarsa olur... Çünkü Stephen Hawking uzayda yaşama mümkün olacağından bahsediyordu diğer gezegenlerde. Ya da şanssız değillerse burada hep beraber kavrulup gideceğiz. Evet iyi haberimiz buydu. Hı -hı. İki, i̇ki iyi haberimiz daha var. Gazze'de kalıcı ateşkes haberi geldi. Yani dünyanın en korkunç haberinden birazcık iyi bir haber geliyor. Yetkililer uzun vadeli bir ateşkes anlaşması. Gazze'ye saldırıları sürdürecek, e, sürdürmeyecek artık. Yani 2130'dan fazla insan öldü ve %78'i, yani bu Filistin tarafında sadece bunların %80'e yakını, 70'den fazlası sivildi ve 500'ün üzerinde çocuk vardı. Akıl almaz bir faciaydı. 68'de İsrail tarafında e, öldü, onlardan sadece 4'ü askerdi. Ve e, bir kalıcı ateş bahsediliyor şimdi detayları bilmiyoruz ama bir de yıkım var onu hiç konuşmuyoruz ama gene de önemli ilk kalıcı ateş haberleri evet. geldi ondan da bahsedeceğiz birazdan hiç yoktan iyidir diye bir de hiç yoktan iyidir diye bir şey daha var iyi bir haber Ukrayna'da liderlerin görüşmesi oldu yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Piotr ya da Poroshenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk defa Belarus, Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te bir araya gelmişler. Bir şey çıkmamış ama olsun. Temas etmişler işte. Evet, üç düzey üst Avrupa Birliği yetkisi de eşlik etti diyor. Bunlar iyi haberler. Onun dışında da fazla bir, bundan başka bir haberimiz yok. Ama bu kadarı zaten ilk yarım saat içinde bu kadar iyi haber de yeter. Tabii Hepimize canım. yeter de artar bile diye düşünüyoruz açık gaste Çık radyoda açık gazete Simon Dupree and the Big Sound grubundan For Whom the Bell, Bell Stole adlı parçayı çanlar kimin için çalıyor adlı parçayı çaldık. Phil Schulman'ın doğum günü münasebetiyle 1937'de bugün doğmuştu Glasgow'da, İskoçya'da ve Gentle Giant grubunda da yer almıştı. Bir de Simon Dupree and the Big Sound şimdi yer aldığında. Çok sayıda enstrüman çalan yetenekli bir müzisyen. Şarkının sözleri de esas olarak şair ve vaiz John Donnan'ın bundan 400 sene kadar önce söylediği bir vaaz ya da şiirle karışık vaaz. Çanlar kimin için çalıyor? savaşla ilgili bahsederken özellikle de İspanya İç Savaşı'na ilişkin olarak yazdığı kitapta da Ernest Hemingway'in başlığı başa aldığı adını da aldı bu şiirde şey diyor, hiç kimse bir ada değildir kendisi içinde yekpare bir bütün. Her insan kıtanın bir parçasıdır. Ana gövdenin bir bölümü. Yani bir Toprak, toprağa, deniz alıp götürse Avrupa azalmış olur. Tıpkı denize uzanmış bir burun gibi. Tıpkı bir arkadaşının evi ya da senin kendi evin gibi. Her bir insanın ölümü de beni öyle azaltır işte. Çünkü ben insanlığın kendisiyle hemhal olmuşum. Öyleyse haber salıp sordurma sakın. Çanlar kimin için çalıyor diye... Senin için çalıyor o çanlar diyor şiir. Tam da günümüze oldukça uygun düşen, ortama uygun düşen bir şey. Ölüm kol geziyor dört bir tarafta. Evet. Şimdi iyi haberleri de yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet. Ama söyledik işte iyi şeyleri de hepsini. Gazze'de Kalıcı Barış'ın daha doğrusu ateşkesin sağlandığı Amanın evet. ki kalıcı barış da sağlanır yakın zamanda. Ukrayna'da da ilk kez temasın sağlandığı Ukraynalı ve Rusyalı e, diplomatlar arasındaki ilk temasın sağlandığı haberleri geldi dün. Bu ikisini iyi haberler arasında aldık. Evet. İşte bir nebze rahatlamıştır dünya üzerindeki gerginliği rahatlatmıştır diye. 50 gün sürdü sürekli bombardıman havada uçan şeyler Gazze'den bahsediyorum ve sonunda da bölgenin iki büyük yüksek katlı binasından birinin de yerle bir edilmesi birkaç saniye içinde yerle bir edilmesinden sonra nefesler kesilmiş durumdaydı. Evet. Yani Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'ın e, ateşkesin yürürlüğe gireceği saat olarak 19'u belirttiğinden bahsediliyor dün. Akşam 7 sularında. Ardından akşam 7'de e, Gazelilerde, Sevinç Gösterilerde, Sokaklarda gösteri yapmaya başlamışlar. Eee İlk başta görüldüğü zaman böyle insanın içini burkan bir görüntü olabilir. 2000'in üzerinde insan öldü. Ama ondan sonra biraz daha düşününce daha fazla insanın 2000 insanın daha ölmeyeceğini düşünmek için bile evet, yeterince sebef, faaliyet sevmek için. Özellikle çocuklarının yani 1.800.000 insanın tıkış tıkış yaşadığı yeryüzünün gerçek bir cehenneme benzeyen noktalarından birisi en kalabalık yerleri. Yeri aslında açık hava hapishanesi diye nitelendiriliyor. 7 seneden beri bütün dış dünyayla bağlantısı kesik. İsrail kuş uçurmuyor. Onlar da tünel kazıyorlar köstebekler gibi mecburen. Evet. Ama sözcüsü Sami el Ebu Zuhri taleplerimizin çoğunun gerçekleşmesini sağladık demiş. Umarım ki bu ambargoda kalkmış olur Gazze üzerindeki. Zaten kalkmaması halinde ambargonun ve kuşatmanın kalkmaması halinde asla ateşkes yapılmayacağını söylemişlerdi. Abbas da bir açıklama yapmış Mahmut Abbas da değil mi? ...ve şey olacak diyor... ...yani görünüyor... ...şeyde diyor... ...çözümün... ...ucu gözüktü şeklinde... ...bir açıklama yapmış... ...Hamas yetkilileri uzun vadeli... ...bir ateşkesi kabul ettik... ...diyorlar... ...iki tarafla, tarafın arasında... Ateşkes sağlandı diyor evet. Evet ama sonuç olarak 2000'in üzerinde Gazze'li hayatını kaybetti bunların çoğu sivil. Ve ülkedeki, bölgedeki daha doğrusu Gazze'deki... 1143 tam rakam olarak, radikalden alarak verebiliriz. Hastaneler, okullar, altyapı çalışım, altyapılar, diğer altyapılar... Fabrikalar... Fabrikalar... Ee, su tesisler. Su tesisleri, elektrik tesisleri doğrudan hedef alındı. Bunların zaten abluka kalkmadan tekrardan inşa edilmesi pek mümkün gözükmüyor. O zaten 18 yıl sürücü hesaplanmıştı. Binaların yeniden yapılmasının filan. O da abluka kalkarsa yer, evet. Evet bu dünya gerçekten e, vahşetin kol geziyor. Bu arada tabi e, Ukrayna'da da çok mesela Rus askerlerinin tuhaf görüntülerine fotoğraflarına da rastlamak mümkün oldu. Yanlışlıkla sınırı geçmişiz diyen ele geçirilmiş askerler var. Böyle çok son derece tuhaf ve inandırıcı olmayan şeylerle. Çok kırılgan bir ateşkes ve barış vaziyetleri var. 10 Rus askeri yakalanmış. Yanlışlıkla sınır geçmiş olarak olduğunu söylediniz ama Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın söylediğine göre e, sınırı geçen ayrılıkçı harekete karşı operasyonlara da destek vereceği gerekçesiyle 10 ...Rus askerinin yakalandığından bahsediliyor. Paraşütçü bunlar. Yanlışlıkla Ukrayna sınırını geçtiler diyor. Ukrayna'da askerler... ...özel bir görevde olduğunu söylüyorlar. Hangisi doğru... bilmiyoruz. Bizim anladığımız kadarıyla... ...gözaltına alındıklarında... ...Ukrayna silahlı güçlerine zorluk çıkarmamışlar... ...diyor. Farklı zamanlarda... ...500 Ukraynalı asker de sınırı geçti. Biz bunu açıklamadık diyor filan erken seçim vaziyetlerinden bahsediliyor. Bir diğer taraftan da Rus helikopterleri Ukrayna sınır birliklerine atış açmışlar. Ee, saldırı sonucunda 4 Ukrayna sınır muhafızının öldüğü açıklanmış. Gene e, Ukrayna'da basın sözcülüğü tarafından başbakanlıktan. Yani böyle durumlar da var. Neyse gene karartmayalım. Evet. Ama, ama yani temas şeyde sağlamış. var 2000'i yani Rus ne zaman başladı bu hatırlamıyorum tam ama Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Ukrayna ordusuyla Rusya yalnız ayrılıkçılar arasında aylardır devam ediyor çatışmalarda ve hiç farkında olmadan 2000'i geçmiş durumda mesela ölenlerin sayısı. Geçen hafta bir şey düzenlendi mesela askeri yürüyüş düzenlendi Ukrayna'da askeri yürüyüş içerisinde bu ayrılıkçıların yaptığı bir yürüyüştür elleri kelepçeli prangalar içerisinde yürütülen Ukrayna askerlerinin görüntüleri vardı mesela internette. İnsanlarda taş, evet. yumurta, domates falan atıyorlardı. Yani çok o Orta benzetilebilir evet, mesela. Evet, evet. Yani Orta Çağ ya da Orta Çağ'ın olumlu yanları da hiç şüphesiz var ama bu çok karanlık çağlara benzeyen gibi paralellikler var. Türkiye'de bambaşka bir paralellik tartışması cereyan ediyor. Onu da bir şekilde not edip geçmemiz lazım yani sabah akşam yeni şafak Türkiye gazeteleri mesela sürekli olarak bir paralel yapıdan hizmete mahsus hakimiyet savcılara yüksek kurulu tartışmaları var böyle bir durum. Bambaşka bir durum yani. Bambaşka bir durum var. Önümüzdeki sene kestirilemiyor. Ya daha doğrusu ben kestirmek istemiyorum. Önümüzdeki mesela. sene değil, yarın bile. Yani yarın şey de var zaten değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresi. Bu bir evet. yoksa. E i̇şte bir sonraki saldırı savaşı ne zaman? Belki de Suriye üzerinde dronelar, insansız hava araçları görüldüğü de görülüyor. Ve bu da yeni vurmaların habercisi olabilir. Yeni saldırı savaşı <gülüyor> Suriye'de mi diye son derece endişe vereceği haberler var. ve Suriye'de şey demiş, yetkili açıklamalar yapmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalaması bir, bizimle haberleşmeden, yani koordinasyona geçmeden e, saldırı sayılacak demişler. Ama Barack Obama'nın başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın emirleriyle dronlar keşif uçuşlarına Suriye üzerine başlamışlar. Bu her zaman yani şimdiye kadarki deneylerimiz gösteriyor ki keşif uçuşları başladı mı arkasından bombalar, roketler de geliyor. Bu böyle bir durum var. Ama şöyle bir durum da söz konusu mesela Ukrayna, özür dilerim Suriye e, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiğim mesajlarda sadece bu gözetleme etmez Aynı zamanda operasyonların da gerçekleştirilmesi lazımdır. işit üzerine diye çeşitli açıklamalar evet. yapılıyordu. Ama daha geçen sene baktığınız zaman, Pergeli'e o yüzden şeyden açıyorum. E, geçen seneden açıyorum. Bir senelik, senelik açıyorum daha doğrusu. E, toprak bütünlüğüdür. Suriye topraklarının üzerine herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirmesine Suriye ordusu asla müsaade etmez şeklinde açıklamalar geliyordu. Evet ama o değişti tabii. Durum Şimdi var. değişti. Değişen şu ee, mesela Suriye Dışişleri Bakanı muallim Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı attığı hava saldırılarını Suriye'yi de kapsayacak şekilde genişletmesi durumunda. Suriye'den kastı galiba e, kendi kontrolü altında olan durumla, toprakları e, genişletmesi durumunda Suriye hava savunma sistemlerinin de devreye gireceğinin açıklamasını yapmıştı mesela pazartesi günü. Öyle yani bir pragmatizm var. Başından Tabii. beri var olan pragmatizm var Hı. hala Suriye yönetiminde. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca şeyi de bu arada, yani Suriye'de değil, IŞİD ya da İslami Devlet ya da İslam Devleti diye adlandırılan örgütün e, Kuzey Irak'taki elemanların üzerine de bomba yağdırıyor. Yani bombalı saldırılar var yani James Foley, Jim Foley'in öldürülmesinden sonra e, intikam için. Olduğu söyleniyor ama burada da El Cezir'in haberinde bayağı ciddi bir saldırı bir de haberi de var. Bir de silah verme durumu söz konusu. Ama şunu da belirtmek lazım mesela. NATO ülkeleri Türkiye'ye geçtiğimiz sene, iki sene boyunca herhangi bir Suriye sınırından gerçekleşebilecek olan bir füze saldırısına karşı Patriot füzelerini göndermişti. Diğer ülkeler çekmeyi düşünürken ilk adım Hollanda'dan gelip Patriot füzelerini geri çekeceğini açıklamasını yaptı. Hollanda. Diğer ülkelerde bu konu hakkında düşüncelerini açıklayacaklardır muhtemel önümüzdeki günlerde. Ama şöyle bir durum söz konusu. Mesela işit Kerkoue girdiği zaman e, kamyon kamyon su füzelerini alıp götürmüşler de tekrardan. Hadi yani daha, elinde, altından daha fazla bir füze tehdit söz konusu. Tabi tabi. Ama şu anda Batı elindeki silahları Türkiye sınırından çekme konusunda ilk da atmaya başlamış durumda. Daha da karışacak gibi duruyor ortalıkta buradan baktığınız zaman. Çünkü Türkiye'de, Suriye üzerinde uçuşlara başlamışlar evet, Suriye meselesi yani bu bütün bu savaşlardan kaçan işte da dün de sözünü etmiştim Cezire'deki Suriye savaşına ilişkin çok tüyler ürpertici belgeselinde gösterdiği gibi bu geri dönüş pek olmayacak yani bu şehirler yerle bir edilmiş ve artık hak ile yeksan olmuş durumdalar kimsenin yakın vadede hatta orta vadede bile dönebileceğini düşünmek mümkün değil ama bu da Türkiye'de büyük gerginliklerin yaşanmasıyla da devam ediyor. Yeterli tedbir alınmıyor ve zulümden kaçmıştık deyip şimdi burada zulüm gördüğünü söyleyen Suriyelilere de rastlamak mümkün. Şimdi bir bu yanı var. Bir işin şeyi var. Mesela bu konuda Birkaç yorum var. Önemli gazetecilerinden dünyanın Fred Pearson mesela bir yazısı yemlandı. Şeyde görüyoruz bunu Yale Environment 360 diye bir dergide var. Çevre konularında odaklaşmış olan Yale Üniversitesi'nin yayınında ve Orta Doğu'da bunlar Irak'ta ve başka yerlerde su savaşlarıdır, artık çıkmıştır diye çok önemli bir, yani tahmin Kesinlikle edilebilecek öyle. bir şey ama... Gözde görünür bir şey aynı zamanda. din evet. ele geçirdiği bölgelere baktığınız zaman su kaynaklarının olduğu bölgeler, aynı zamanda bu petrol kaynaklarının olduğu bölgeler, Irak'taki ve aynı zamanda Suriye'deki. Her iki alanda da verimli yerleri ele geçirip nokta operasyonları yapıyorlar. Yani oluk oluk akıttılan bu kanlar diyor Fred Pierce... Dişle ve Fırat'ta iki büyük nehrinde ki suların kontrolü için ya iki büyük dev şey barajın kontrolü için diyor muazzam miktarda suları tutuyorlar bunlar bu barajlar ve şeylerde işid geldikçe onları işleten mühendisler de kaçışa geçmişler o zaman çok büyük bir felaket kapıda bekliyor olabilir ya kasıtlı ya da kaza sonucu diyeydi. Kaza sonucunun da neler olabileceğini gösterin daha ufacık bir şey daha siirt'teki. Evet evet şeydi, kesinlikle doğru. Yani baraj kapaklarının bir anda açılması insanlarda açıldı mı üzerinde. açılmadı mı böyle insanlar yani şey tartışma devam ediyor. Akıl almaz saçmalık da bana sorarsanız. Ama yani aynı zamanda bu ölüm de akıl almaz bir saçmalık. Düşünsenize çocuklarınızla beraber oturmuş piknik yapıyorsunuz. Ve bir anda Nuh tufanının içinde kalıyorsunuz. Evet, du duymadın doğrular, mı diyorlarsa ne sireni adetiniz? diyorsunuz? Çünkü yok. 4 kilometre ötede mesela kapakların açıldığı, kapakların açılıp açılmadığı bile tartışmalı. Neyse bir kazada böyle şeyler olabiliyor. Bu çok... Yani Hürriyet'in de dün manşet haberiydi. Bugün de devam ediyor herhalde. Fakat yani aklın alamayacağı bir ihmal söz konusu. Tabii ki sorumlusu gene belli olmayacak. Fakat ben bunu sadece bir kıyaslama olarak söylemiştim. Evet evet yaşanacak şey bu olabilir. Oradaki barajların da kontrol edilememesi durumunda. Kontrol edilemez bir şekilde inşa edilen aynı zamanda barajlar da Oradaki o suyun etrafında yaşayan insanların halini düşünün. Yani bütün bu menvit hilal denen, verimli hilal denen bölgelerde Mezopotamya, eski Mezopotamya, kadim Mezopotamya medeniyetlerini bunlar sulandırıyorlar, suluyordu. Ya yani düşünsenize geçen, 7500 yıllık bir medeniyet şeyinden bahsediyor. Işte, Şimdi onun sonuna geldik. Onu onu kontrol etmeye çalışıyorlar işte. 7500 yıldır akan suyu kontrol etmeye çalıştığınız zaman o suyu kontrol edebilecek olan kol için o barajın kolu için herkes birbiriyle savaşıyor olan gene insanlar olacak o uzmanlar kaçtıktan sonra o barajın etrafında kalan insanların hali düşünsenize bir gece uyurken evinizin içerisinde boğularak ölebilirsiniz eğer bu nehir yataklarına yakın yerlerde yaşıyorsanız evet ve Japon ve İsrail iklim bilimcilerinin 2009'da bundan 5 sene önce net olarak söyledikleri bir şey vardı bu mümbit hilal bölgesinde, Orta Doğu bölgesinde, verimli hilal diye adlandırılan bölgede binlerce, 8000 bin yıldır, yedi bin küsur yıldır burayı besleyen, bu medeniyettir, besleyen şeyin artık kuraklığın sürekli olacağını söylediler. Yani bu beslenemeyecek kuraklık 5 senedir devam ediyor ve böylece bu yüzyıl içinde Tümüyle buranın ortadan kalkacağını da göreceğiz diye kehanette bulunmuşlardı. Bunu hatırlatıyor Yale dergisinde Fred Pearson'ın yazısı. Vallahi Fred Pearson'ın yazısına bakacak olursak bu bir TL ile komşu olan İstanbul içinde haberler pek iyi değil. Barajlardaki doluluk oranı %16'ya düşmüş. Belediye tasarrufa çağırmaya başlamış iş işten çoktan geçtikten sonra... ...pankartlar asılıyormuş köprülerin üzerine su tasarrufu yapın ey vatandaş deniliyormuş. Biz yani aylar hatta senelerden beri canıraş bir feryat halinde bunu söylemeye çalışıyorduk ama maalesef öyle değil. İlk önce kuraklık haberlerini daha doğrusu havalar yağmur yağmadığı haberlerini almaya başladık. Ardından yağmur duaları haberlerini aktarmaya başladık. Sonra Sebze ve meyvelerdeki düşüşlerin haberlerini yapmaya başladık. Don olaylarıyla ürün birlikte, ürün düşüşlerinden fiyat bahsettik. fiyat yükselmelerinden bahsettik. Bundan sonraki aşamaları, noktaları, basamakları daha doğrusu. Hep beraber düşünelim neler olacak. Evet, bu botançayındaki çayındaki baraj faciasını yaşayanların anlattıklarını sonra tekrar bakabiliriz. Yani neler olabiliyor. Bu arada da dünyanın en inanılması güç, absür diyebileceğim şeyleri de oluyor. Üsküdar Belediyesi hacı adaylarını deveyle uğurlayacakmış. Onlar da kendilerine göre hazırlık yapıyorlar işte İstanbul'un susuzluğuna karşı. Öyle demeyin. Susuz kaldıktan sonra ne olacak ortak? Örgüçlerinde mi su develerin? Örgüç. Onun şey, o şeklinde düşünün. Hacı adaylarını deveyle uğurlayacakmış Üsküdar Belediyesi. Ama şöyle bir sorun var. Bu develerin geçeceği yerleri de mermerler döşüyorlarmış. De Develer mermerlerde yaşayamaz olduğunu hatırlatmak lazım Üsküdar Belediyesi'ne. Valide Çünkü... Bağ Korusu ki çok büyük tartışma konusu büyük gösteriler de yapılıyor onun korunması için otopark projesi vardı durduruldu galiba Adile Sultan Kasrı'na da izinsiz mermer döşenmiş oradaki. Bir sit alanı burası. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yasal soruşturma başlatılmasını istemiş. Adıne Sultan Kasrı'nın bahçesinde de rahat düğün yapabilmek için olduğunu Ama söylemiş. Döktükleri beton yüzünden yağmur yağdığında kasrın içine su basacak seviyeye gelmiş. İşte bu genel problemi bu zaten. Üsküdar'ı hatırlıyorsunuz hangi fotoğrafla meşhur olduğunu. Yani internette şu anda Üsküdar yazın yurt dışından gelen, yurt dışında yaşayan biriyseniz mesela Üsküdar yazın bakın bakalım hangi fotoğraf çıkıyor. Evet, bir öte yandan da bir imam hatip liseleri tartışmaları var. Onu da bir Rum ilkokulunun imam hatip lisesi olacağı yolunda bir başka absürdite var. Bir başka absürdite de Arhavi'de yapılan mitingde Hes Meeting falan değil bu. Belediye Başkanı'nın düzenlediği... arkadaşlarıyla beraber yaptıkları bir protesto gösterisi. Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı'nın. HES'e evet eylemi yapmışlar. Bundan da yani ne kadar bahsetmek de doğru olur bilmiyorum. Ama çok önemli birkaç şey var. Onları da 9.30-10 arasında şey yapacağız. Siluet katili diye nitelendirilen İstanbul'un siluetini bozan Zeytinburnu'ndaki 16 9 kulelerine ilişkin eski turizm, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay o kulelerde bazı bakanların da dairesi olduğunu biliyorum demişti. Bazı bakanlar da açıklama yapmış bu konuyla alakalı olarak. Evet, Ekonomi Bakanı mesela Hat Zeybekçi ben daireleri aldım ama sonradan sattım demiş. Ha, tamam oldu o zaman demişlerdir o zaman. Evet. Bunu duyanlar da Böyle de bir acaba tıraşlanması gereken yerden almış yoksa tıraşlanmaması gereken yerden almış? Bunu da son yarım saatte konuşuruz. Son yarım konuşuruz. saatte konuşuruz. Ayrıca da dünden de bir e, ufak vadimiz var. Bir türlü yani araştırmacı gazetecilik oranları da çok garip bir şekilde yükseliyor. Yani çok sayıda ilginç analiz haberi de çıkıyor. Yetişilemiyor ama dünden e, belki de bu konunun en önemli uzmanlarından Orta Doğu'nun Fred Pierce'a bugün yer veremeyiz bey, daha fazla ama Vijay Prashad'la yapılmış söyleşiden hem Libya'daki hem Irak'taki ve IŞİD'e ilişkin birkaç konuya değinmek çok somut bilgileri var ona değinme imkanı belki buluruz diye 9.30-10 arasında söylüyoruz. Bu sadece Meksika'da da Yok olanların sayısı, kaybolanların sayısı 22.000'i geçmiş. Kaybedilen insan sayısı. Böyle de manzaralar geliyor. El bir. 2006'dan beri çete savaşlarında. Suriye'ye aratmıyor. Evet, yani çok çok tuhaf bir dünyayla. ...şır neşir olma durumundayız maalesef... ...gerisini sonra konuşuruz... ...şimdi Mithat Sancar'la birazdan... ...çözüm sürecine ilişkin birkaç şey... ...gelişme var... ...Öcalan'ın kandide yaptığı bir... E, ...videolu bir mesaj var... ...henüz yayınlanmamış ama... ...ne olacak... ...bir de AKP... ...ve Cumhuriyet Halk Partisi... ilişkin ilişkinde birkaç... ...söz konuşma fırsatı buluruz... ...Açık Gazete... Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, Türkiye'de kalalım. Biz de uluslararası cehennemi haberleri bir elden geçirmeye çalıştık bir, bir saat içinde. Evet. E, fakat e, Türkiye'de kongreler e, var, bir onların meselesi var. Bir de çözümle ilgili olarak işte PKK lideri Öcalı'nın e, İmralı'da varılan anlaşma uyarınca kamuoyuna videolu bir mesaj yayınlayacağı da belirtilmiş ama ne zaman gönderecek? Biraz da bunları belki konuşma fırsatı bulabiliriz. Evet doğru. Tabii ben sizi dinleyemediğim için bu sabah. Ha, uluslararası alamındaki hangi gelişmeleri daha çok tartıştığınızda kaçırdım. Keşke dinlemeyebilseydim. Yani Gazze'de ateş kese çok önemli tabii. Bu tabii tabii. Korkunç çok ölümlerden ve yıkımdan sonra ama bir de Ukrayna'da da liderler arası bir görüşme var. O da yani kötünün iyisi haberlerle başladık bu zaman. Evet bunlar gerçekten iyi haberler. Sonuçta iki ülkede de e, uzun süredir devam eden Savaş var ve bir süre sonra kanıksamıyor bunlar biliyoruz hani o sarısı kamuoyu da biz bizde de medya falan çok fazla iyi gösterimiz oluyor rutine dönüşüyor ama orada yine felaketler sürüyor savaşın bir kaderi de daha doğrusu savaş altında yaşayan insanların kaderi de böyle oluyor çoğunlukla yani uzun süren bir savaş bir süre sonra bir e, herhangi bir habere dönüşüyor ya da belki çoğu zaman artık haber değeri bile taşınıyor. Evet. Bir de tabii şey vardı yani dünya çapında bir iklim karşı yürüyüş düzenlenecek bir ay içinde evet. dünyanın dört bir tarafında iyi haber olarak da bunu ver 350 bin üzerinde insan katılacağını belirtmiş durumda evet, her bir tarafta. E, açık radyo bültenleri için bunlar bayağı istisnai durumlar çok sayıda olumlu haber bir arada gelmiş evet. çünkü <gülüyor> biraz da seçici <gülüyor> davrandık doğrusu yani bugün <gülüyor> dinleyicilerden gelebilecek <gülüyor> bıktık artık şu so şeyi. Evet, evet, bak bu bir şey, bir şans olmuş çünkü hayır hani, tabii bu haberleri yapın, yapmayın demiyorum ama sizler de farkındasınız sürekli felaket <gülüyor> haberleri gelince evet. yani e isterseniz ki... var elde felaketle alakalı olan haberler de başlayabilirim yok ama aktarmadıysam ben vesile olmayayım şöyle bir tepkiyi de ben çekmeyeyim canım. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> peki biz nereden başlayalım kongrelerden Tabii, kongreden de başlayabiliriz aslında bu kongrenin yani kongre olarak tartışacak fazla bir yanı yok yani benim maçımdan Sonuçta bir formalite olacak ama kongreden sonrası önemli tabii. Yani Türkiye seçilmeye, halk seçilmiş bir cumhurbaşkanının görev yapacağı bir döneme geliyor. İlk bir ilk olacak bu. Sonra AK Parti işte o 2002'de seçimi kazandıktan sonra ilk kurulan hükümette belli bir süre Abdullah Gül'ün başbakanlığı dışında son 12 yıl, 12 uçuk yılı Erdoğan'ın başbakanlığında geçirdi. Ve tabii yani bu başbakanlığında sicili tarihi Isim. epeyce dolu. Onları zaten bu radyoda hem bu programda hem bütün programlarınızda tabii hele aldınız. Şimdi o da olmayacak. Yani artık başbakanlık koltuğunda AKP'nin genel başkanlığı koltuğunda Erdoğan olmayacak yeni bir dönem. Bu kadar çok öne çıkmış kendisi ve siyaseti ve yönetimi özdeşleştirmiş veya artık böyle bir durum ortaya çıkmış. Yani kendisi istesin istemesin. Siyaset ve hükümet ve yönetim ve Türkiye'deki pek çok şey Erdoğan'la Erdoğan özdeşleşmişken şimdi Erdoğan yukarı çıkacak. Bir e, basamak yukarı çıkacak. Bu yukarı çıkma pek çok insan için ya da belli çevreler için e, korku senaryolarının da bir kaynağı oldu. Ama ben aynı şeyi düşünmüyorum. Yani şöyle daha açık söyleyeyim. Bunu bile söylerken şimdi e, radyo başında birileri, işte gene AK Parti e, tehlikesini küçük gösterecek Erdoğan tehlikesini küçük gösterecek diye tepki göstermişlerdir eminim. Çünkü o derece bir odaklanma var. Erdoğan ismi üzerine hani olumlu ve olumsuz olarak ama şu anda benim kastettiklerim e, olumsuz anti e, bir odaklanma yani. E, demek istediğim aslında basit. E, Erdoğan o kadar güçlü olamayacak. Erdoğan e, şimdi Cumhurbaşkanlığı'nı Seçimini kazandıktan sonra Türkiye'de daha kötü günler gelecek. İşte tek adam yönetimi başlayacak şeklinde yapılan değerlendirmeler bana göre geçerli olmayacak büyük ölçüde. Bu sistemin kendi dinamiklerinin işlemeye başlamasıyla da sanırım daha açık görülecek. Çünkü yukarıya çıkan daha doğrusu belli yetkileri olan bir makama Bakan, e, öyle ki gücü ve iktidarı çok fazla elinde tutmuş bir kişinin e, bir boşluk yaşaması kaçınılmaz görünüyor bana göre. O yetkilerin e, kullanılması artık o kadar e, mümkün olmayacak, hatta e, pek mümkün olmayacak. Tek e, tek değilse de en önemli e, aracı elindeki en önemli araç Ak Partiyi ve hükümeti yönlendirmek onun da bir sınırı var ee, o sınır da hani sürekli başbakanı yanına çağırmak ya da göz önünde olmayacak şekilde görüşmek ya da hükümetle göç arasında aracılık yapacak bir kişi veya ekip belirleyip onlarla yürütmek ama hayatın her anını böyle kontrol etmeniz mümkün değil. Kaldı ki Erdoğan, e, hani, daha bile bildiğimiz kadarıyla sadece siyasal meselelerde değil, pek çok meselede e, gelişmeleri e, belirlemeyi isteyen biriydi. Bunu e, yapmıştı büyük ölçüde. Yani imar planlarının düzenlenmesinden, diyelim ki İstanbul'da bu kentsel dönüşümde nelerin neler, nerelere, nasıl evrileceğini kimlerin nerelerde nasıl işler yapılacağını dahi e, belirleyen bir adam olarak vardı. Şimdi e, köşkte e, bunları e, yapması kolay olmayacak. Elbette deneyecek, elbette isteyecek fakat e, artık meydanlarda bağıran e, her salı günü Ekranlardan Türkiye'yi işte e, belirlemek, belki kamuoyunu, gelişmeleri belirlemeyi alışkanlık edilmiş e, bir Erdoğan vardı. Bunlar da olmayacak. Peki Türkiye daha mı olacak? Yani sadece buna bağlı değil tabii. Yani Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı olması e, bir sürü sorunun kendiliğinden çözülmesini, sağlamayacak ama Erdoğan'ın doğrudan doğruya kişiliğinden kaynaklanan belli konularda bir rahatlama olacağını düşünüyorum ve bunun e, daha iyi bir e, Türkiye'ye doğru evrilebilmesinin e, anahtarının da toplumsal muhalefetin yeni dönemde demokrasi mücadelesini nasıl ve hangi performansla yürütüsüne bağlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii köşkte deyince, Cankaya'da da köşkte oturmayacak herhalde. Evet, yani öyle görülüyor. Bizim şeyde Atatürk Orman Çiftliği'nde Evet, o ayrı onu da ayrıca söylemek lazım. Gerçekten pek çok yerde olduğu gibi burada da ıı, Hani hukuka olduğu yazılıyor, çiziliyor atılıyor. yani kaçak ve denetime kapalı olarak yapıldığını söylüyorlar ama zaten bu hukuku yani ben pardon araya girdim ama yok, yok girebilirsin zaten şeyi de söylemek lazım bir aralar yasaktı da ya bildiğim kadarıyla helikopterle çekim yapılması ama havadan yapılmış çekimleri gördüğünüz zaman neden yasaklandığını da çok net olarak görmek mümkün çünkü gerçek tam anlamıyla sembol olarak kullanılabilecek bir çevre yıkımının faciasının tipik bir örneği bütün orman arazisi geniş bir miktarda tıraşlanmış ve yerine büyük yükselen binalar kompleksi yapılmış durumda. Hatta mimarlar odası da Evet, ee, onları ben de takip ettim. Evet, Hukuksuz inşa edilen başbakanlık binasının kullanılmaması için beş ayrı dilde çağrı yayınlayacakmış yani. Evet, yani şöyle diyeyim tabii, onu da, o paranteze ben de bir kısa ekleme yapayım sonra devam edelim. Ya Atatürk Orman Çiftliği işte şehrin merkezinde sayıdır ve Ankara'da yaşayan biri olarak ben de bu şekilde bir orman katıyla oraya böyle bir bina yapılmış olmasını e, cidden içten e, protesto ediyorum kılıyorum yani bu e, hani, tam bir pervasız e, müdahale örneği daha işte ve Ankara'da Üstelik de bir geleceği böyle bir tartışma bırakmanın da nasıl bir basiletsizlik olduğunu da görmek lazım yani oraya böyle tartışmalı şaibeli bir bina yapıp oraya e, devlet yönetiminin üst e, üstü, en üstünün sembol e, vize eden bir makamı yerleştirdiğiniz zaman hep o şaibe kalacak. Ve bu e, gelecek şartlarda da bir tartışma olarak e, devam edecek. Yazık oluyor tabii. Ayrıca. Bakalım ne olacak? Bu? Hani bir de davalar açılıyordu galiba. Bir şeyler bu hukuki süreçler falan Evet. Bunlardan bir sonuç alınır mı? Ondan emin değilim. Ama, e, Anayasa da, Mahkemesi'ne de bireysel başvuruda evet. bulunuldu. Evet. Açıklanmıştı. Evet. Evet. Şimdi Kongre'de tabii bundan sonra e, hani, e, daha önce kimin olacağı genel başkan belli. E, işte, hani Vıldız'ın dün seninle konuşmuştuk daha önce. E, şimdi defa başbakan şu an işte Erdoğan Diyelim başbakan daha dilimiz alışmadı. Erdoğan işte istişareler yaptı. Şunları bunları yaptı. En yani son Erdoğan da şey Davutoğlu'nda karar Dolayısıyla e, kongrede kimin eee genel başkan olacağı konusunda bir e, e, bir tartışma yok. E, sonra tabii e, başbakan adayı aynı zamanda hükümet kurma görevini alacak. Yarın keş şey Cumhurbaşkanlığı için yemin edecek e, Erdoğan ve göreve başlayacak. E, asıl tartışılan şey zaten bundan sonra e, hükümetin politikaları, yönetim şekli e, nasıl olacak sorusudur. E, buna girelim mi, girmeyelim mi ondan emin olamadım. Size bırakıyorum bunu. Yani sormak tamam. isterseniz devam edelim. Yoksa bir de çözüm ilgili ilgili gelişmeler var. Onları da mı özetlesin? Evet, yani, belki, da mı yani belki artık çözüm süreci... Yani bu şeyi Cumhurbaşkanlığı, yani AKP'nin durumunu zaten daha epey konuşacağız. konuşacağız. Evet. Ama bu şeyde yeni bir takım gelişmeler de var. Aslında belki çözüm süreciyle ilgili de birkaç paragraf konuşabilsek iyi olur. Evet, işte. Özellikle son günlerde bu sosyal medya üzerinden paylaşılan çok fazla şey var. Mithat Bey siz de görmüşsünüzdür. Evet. Bu heykel bayrak krizi ile alakalı olarak olan gündem her ne kadar gazetelerde çok fazla yayılmasa bile popüler internet sitelerinde oldukça fazla tartışma konusu haline gelmeye başladı. Büyük bir gerginlikten de bahsedebilmek mümkün. Belki iş işten geçtikten sonra gazetelerde de bu konuyla alakalı haberler görülebileceğiz. Ama bir zıtlaşmadan da bahsedebilmek mümkün galiba. Şöyle tabii bu heykel e, gerilimi e, önemli bir mesele. Çok çok önemliydi. Yani süreçte e, bugüne kadar yaşanan bana göre en ciddi sarsıntılardan biriydi. E, yani heykelin e, dikilmesi sonra bunun e, yerinden sökülmesi için... Yapılan operasyon, e, operasyon e, sırasında bir e, gencin e, yine asker kurşunu, güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş e, hayatını kaybetmesi. ara bir e, yine genç bir e, yine, e, askerin de hayatını kaybetmesi maalesef. Bunlar kötü, çok kötü olaylardı. Ama ardından bu olayları protesto etmek için gösteriler devam etti. Yollar kapatıldı. İşte PKK sempatizanı ya da gençlik grubu tarafından. Çatışmalar oldu başka yerlerde. da mesela iki gün sürdü. Ama tabii ardından başka şeyler de olur. Bütün bunlar olurken aslında tam da işte süreçte süreçte çok önemli bir noktaya gelindiğine dair çok olumlu açıklamalar da yapılmıştı Öcalan tarafından ve Beşir Atalay tarafından. Yani bir yanda süreçte her şey çok iyi bir noktaya hatta Öcalan'ın deyimiyle 30 yıllık savaş demokratik müzakere yılıyla sonuçlanma aşamasına gelmiştir gibi ee, oldukça iddialı. Çok önemli bir açıklama geldi Ercan e, bu Şimdi e, bunun karşılığı da hükümetten geldi. Beşir Atalay'dan e, Eylül sonuna kadar e, netleşmiş bir yol haritası sunulacak. Kandil'le e, dahil Kandil'le de görüşmeler bu yapılması planlanıyor. Yani müzakere genişletilecek. Kandil, Avrupa, e, dahil edilecek bu görüşmelere ve İmralı'ya e, da yeni heyetler işte farklı e, nitelikte devlet e, heyeti ya da bugüne kadar olandan daha farklı e, birleşimi olan devlet heyeti e, gidecek görüşmeler yapılacak işte e, e, daha başka şeyler de söyledi. Bütün bunlar aslında süreçte ne kadar önemli bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Ama bir yandan da bu olaylar yaşandı. Şimdi bu konuda çeşitli spekülasyonlar da yapıldı. İşte provokasyon dendi. Başka şeyler dendi. Ama tam tartışmalar sürerken PKK'den KCK'den açıklamalar geldi. Kendi tabanlarına yönelik ciddi eleştiri kendi gençlik yapılanmalarına yönelik sert Hı. eleştiriler evet. şimdi bu bu da önemliydi bugüne kadar e, böylesine açık bir e, eleştiri e, kendi yapılarına kendi iç yapılarına ilişkin bir eleştiri kamuoyu önünde yani özellikle bu süreçte ben duymamıştım açıkçası Duran Kalkan'ın Şerati Nerdem e, adıyla Yeni Özgür Politika'da yazdığı yazıda son derece açık ve e, e, sert ifadeler vardı. Şimdi demek ki e, hani e, PKK'nin e, üst düzeyinin e, sahayı da e, barış sürecine e, uygun e, davranma konusunda kontrol etmeye yönelip çok daha açık bir tavrı e, var. E, ve işte PKK içinde. Merkezi dinlemeyenlerin olduğu iddiaları hepsi dile getirildi ya da İmralı ile Kandil arasında işte görüş varlıkları olduğu söylendi falan. Bütün bunları bir yine yeniden işte geçersiz kılacak bu iddiaları geçersiz kılacak gelişmelerdi bunlar. Bunun bir anlamı da şu PKK bir bütün olarak barış sürecinin Öcalan'ın çizdiği çerçevede devam etmesi konusunda e, ortak hareket ediyor. Yani birbirlerinden farkı yok. Bu konuda e, da kararlı görünüyor. Şimdi e, bir Eylül yaklaşıyor. İşte üç gün sonra, üç yıl, dört gün sonra bir Eylül. Bir Eylül Dünya Barış Günü olarak da kutlanıyor. Ve Dünya Barış Günü'nde Öcalan'dan yeni bir mesaj geleceği söyleniyor. Bu video mesaj e, meselesini sordum, e, şey, çok ciddiye alınmaması gerektiğini e, söylediler. ya yani böyle bir şey yok dendi. Bir gazetecinin yaptığı bir haber bu internet ve sosyal medya ortamına düşünce onun binlerce habere dönüşüyor ve sanki, sanki çok hakikaten güçlü <gülüyor> kaynağı olan bir habermiş gibi algılanabiliyor. Benim sorduğum birkaç yerde böyle bir e, şeyin olmadığı, gerekli de olmadığı söylenir. Çünkü nerede okunacak bu mesajı, mesela bir miting kim mi yapılacak, Dünya Barış Günü, Barış Mitingi mi olacak, orada mı okunacak gibi şeyler. Bu çok önemli değil ama önemli olan e, şu, evet böyle beklenti var. Öcalan'dan bir Eylül'de gelecek döneme ilişkin önemli mesajlar içeren bir açıklama gelecek. Bir video açıklamaya gelecek. Bir videodan gelecek bu açıklama. Videodan var. olup olmadığını bilmiyorum ama e, videodan olmadığı söylendi. Benim sorduğum işte Hı -hı. çevreler böyle bir teyit e, yapmadılar. Ama bir e, mesaj gelecek zannediyorum e, bu işte hafta sonu e, şeyde e, bir yumralı ziyareti daha olacak HDP heyetinin. HDP heyeti de Kandil'den döndü zaten. Dün Sırı Süreyya Önder'in Katıldığı bir televizyon programı vardı ardından benim de katıldığım ikinci bölümde bu konular tartışıldı. Sırda süre ya da çok ayrıntılı ve önemli açıklamalar yaptı tabii. Sonuçta hani şahsi olarak değil ama hani bunları şahsi değerlendirme olarak yapmıyor. Sonuçta hem Emralı'da görüşen... Heyette, HDP heyetinde hem Kandil'e giden heyette var hem de hükümetle görüşmeleri yürüten müzakere heyetinde yer alıyor. Dolayısıyla bu üç alanı da bilen ve doğrudan içinde olan biri olarak yaptığı açıklamalar, verdiği bilgiler önemliydi. Genelde bu iyimser ve olumlu havayı teyit eden, onu... Onaylayan e, konuşma e, şekilde konuştu, onaylayan onayladı, evet onayladı bu şekilde açıklamalar yaptı hı hı. yani e, sürecin e, son derece önemli bir aşamaya geldiğini e, kendisi de e, doğruladı. Şimdi e, önemli bir aşamaya gelmek ne demek diye sorulduğunda galiba e, süreç artık öyle el yordamıyla ve hadi hükümette işte HDP milletvekilleri denk geldiğinde görüşerek bu yürütülmeyecek. Sadece işte İmralı'ya heyet göndermek, oradan Kandil'e gidip ordan tarzı hani böyle bir döngü, milletvekilleri Kandil, İmralı döngüsüyle sınırlı kalmayacak. Az olacak konacak pek çok şeyin diye biliyorum. Durumlar oluşturulacak. Daha çok resmi iyileşecek. Yapılan e, işlemlerin e, bir kısmı artık doğrudan doğruya e, hani kanunlara dayandırılacak. Eğer e, söylenenler ki şu, hani bir e, şey değil, tevatür değil, çok e, güçlü kaynaklardan gelen bilgiler bunlar. Bunlar doğruysa önümüzdeki dönemde resmi izleme kurulları da görebileceğiz. Daha önemli e, konular da gündeme gelecek. Büyük ihtimalle cezaevlerindekilerin durumu da yakında e, hani daha fazla konuşulacak. Canın şartlarının iyileştirilmesi konuşulacak. Terörle mücadele kavramında değişiklik yapılması ihtimali ihtimali dahilinde e, ve bunların hepsi bir takvime bağlanacak görünüyor. Yani adım adım nasıl gideceği e, bir e, somut takvim çerçevesinde e, e, belirlenecek. E, şimdi bunlar önemli çünkü e, süreç şimdi, şimdiye kadar daha çok hep söylediğim gibi fiili mütabakatlar ve o, o somut olay e, bazında yürütüldü. Yani bir konuda sorun çıkınca bunu çözme yönelik bir şeyler yapıldı. Sürecin bütününü e, bir açık işle işe bağlayacak kurumlar ve yol haritası olmadı. Bir şeyler duyuyorduk ama ya da bir şeyler açıklanıyordu. Ama yine ama bunların tarafları ne kadar bağladığı tarafların buraya ne kadar bağlı kalacağı belirsiz oluyordu çoğu zaman. Ama öyle anlaşılıyor ki e, Eylül'den itibaren para e, sürecinde, çözüm sürecinde gerçekten şimdiye kadarkilerden çok ötede e, gelişmeler olumlu gelişmeler e, bekleniyor olacak görünüyor evet e, vaktimizin sonuna doğru geliyoruz evet. ama son bir sorun var belki evet. derli bu derli toparlamanızdan evet. sonra e, manasız da olabilir ama geçen hafta en fazla konuşulan konulardan bir tanesi de buydu. Cemil bay'ın açıklamaları KCK Yürütme Konseyi Başkanı evet. Cemil Bay'ın Ruşen Çakır'a Vatan Gazetesi'nden Ruşen Çakır'a verdiği evet. röportajda HDP'de bazı marjinal yaklaşımlardan kendisini kurtarmalı demeci epey bir tartışıldı. Ben kısa da kısaca da olsa sizin e, bu konu hakkındaki yorumunuzu merak ediyordum. Evet doğrusu ya, hani e, bu açıklama fazla muğlak bırakıldı. Neyi kastettiği tam anlaşılmadı. Dün e, Cemil Bay'ın ağzından bir kısa açıklama okudum ama kaynağını göremedim. Yani kime yapmış bu açıklamayı dolayısıyla bu sosyal medya e, dünyasında e, kaynağına inandırıcı e, bir kaynağa dayandığını görmedikçe o bilgileri e, kullanmamayı tercih evet. ediyorum. E, kolay yanına biliyor. Doğru, e, Bu tartışıldı ben kimi kastettiğini gerçekten e, bilmiyorum. Ayrıca meselenin e, meseleyi bu somutlukta yani şunu kastetti, bunu kastetti şeklinde konuştuğunu da çok sanmıyorum Cemil Bay'ın. Ee, sorunun gelişinden ve akışından zaten e, anlaşılıyor. Yani bir yere gelmiş orada böyle bir hani söz çıkmış. Edir Sırlı Süreyya bunun e, talihsiz yanlış bir açıklama olduğunu söyledi. Yani ne olursa olsun e, HDP içerisinde e, birilerini... E, yine de yaralayan bir e, konuşma, bir söz olduğunu belirtti. E, ben de çok e, bu şekliyle e, e, pek çok açıdan e, doğru bulmadım. Hem açıklama bu, bu konuya dair böyle bir görüş belirtmeyi hem de içeriğini e, doğru bulmadım. İşte LGBT bireyleri kastettiği söylendi. Ben ee, onu da çok ihtimal vermiyorum açıkçası yani Kürt siyasi hareketinin bu konuda e, bu kadar e, angajmanı, bu kadar açıklaması bu kadar güçlü bir kadın hareketi varken e, Cemil Bayan doğrudan bunu kasteden bir ifade, bir söz kullanacağını düşünmüyorum e, esasen böyle biz hani e, LGBT bireyler e, dolayısıyla partinin yaşadığı bir Diyelim ki imaj sorunu da bir siyasi e, e, şeyi de prezyde ya da bir e, siyasi engeli de bana göre olmadı. E, baş tartışmayı belki de bu işiyle başka yerden yürütmek gerekiyor. Yani bu e, bu sözler şeye vesile olabilir. HDP'nin önümüzdeki dönem yaşayacağı gerilimlere işaret ediyor seçimlerden önce konuşmuştuk bu konuyu HDP içinde geniş kitleyi oluşturan Kürt taban ile açılmak istenen işte Kürt olmayan kitle arasındaki bağ ve ortaklık siyasetin söylem düzeyinde nasıl Evet, çok asıl, soru, asıl soru bence de bu yani Selahattin Demirtaş'ın durumunu da aldığı oyların başarının da <gülüyor> tartışmasını aslında onu daha bunun üzerine yapmak, bunun üzerine yapmak lazım. Ama süre Yap bitti sanırım. Evet. Bunu başka mutlaka yapacağız. yapacağız tabii. Tamam. Bu arada Ankara'da e, bulunmaya devam ediyorsan yarın herhalde pek sokağa çıkmayı e, düşünmüyorsundur diye tahmin çok ediyorum. Hayır, e, o, adeta olağanüstü hal ilan ediliyormuş. yemin töreni dolayısıyla ha. 19 e saat 20... bari. Evet, e, hararetle <gülüyor> ve tavsiye edilebilir. 19 saat boyunca puş uçurulmayacakmış mi? Evet, bunu böyle bir haber. <gülüyor> buradan uyarmış olalım biz İstanbul'da. <gülüyor> Ben hiçbir diye. olağanüstü hali artık görmek istemiyorum. <gülüyor> i̇şte biz uyaralım da. Gerçekten yarın... bir de hani düşün ki ben cidden olağanüstü hal olan dönemlerde Diyarbakır'da yaşadım. Ee, evet. O zaman asistandım ve bu, şu bilgiyi de vereyim. Benim fakülte, hukuk fakültesiyle Olağanüstü Hal Bölge Valiliği binası komşuydu. Aramızda başka bina yoktu. <gülüyor> her, her sabah Olağanüstü Halin merkeziyle İç içe ders yapmak zorunda kaldım. Evet. Yarın yani yani bunu. Mecliste yemin töreni sırasında kuş uçurmayacağım <gülüyor> ve çevredeki bütün yollar ve açık otoparklarda 19 saat öncesinde park yasağı uygulanacağını da haber vermiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler hoşçakalın. bir Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık kastı. Sex Pistols'dan dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti. Programımız, programımız Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ve Glenn Matlock'ın doğum günü münasebetiyle yaptık. 1956'da bugün doğmuştu Batı da İngiliz bir müzisyen, bas gitarist ve çok ünlü punk rock grubunun, Sex Pistols'ın da davulcusu, şey gitaristi, bas gitaristi. Ve Lair adlı parçayla bu şekilde onu da anmış olduk. Yalancı duruma da gayet uygun düştüğünü söyleyebiliriz. Ortalık yalancıdan da geçilmiyor. Şimdi bu arada biz programa devam ederken biraz önce senin Can sorduğun sorudan ve Mithat Sancar'ın da verdiği cevaptan hareket ederek yani Cemil Bay'ın Ruşen Çakır'la konuşmasında mülakatında Vatan Gazetesi'nde HDP'nin aldığı oy oranının Halkların Demokratik Partisi'nin e, örgüt gücüne dönüştürmesi gerekiyor diyor. HDP'nin aldığı oy oranını. Eğer bunu yaparsa Kürtleri, Alevileri, Demokrat Müslüman kesimleri, Sol ve Liberalleri kucaklarsa Türkiye'nin en büyük muhalefet gücü haline gelebilir. Bazı marjinal yaklaşımlardan kendisini kurtarmalı diyor. Şimdi marjinal yaklaşımlardan kastetti Taner Akçam'ın dünkü taraf gazetesindeki yazısı buna ilişkin. Cemil Bayık, Ertuğrul Kürkçü ve HDP başlıklı yazısında diyor ki Beyoğlu Cihangir, Ertuğrul Kürkçü de bunu üstüne aldı ve ayıp dedi. Sonra gerçi ayıp kelimesini Ruşen Çakır için kullandığını söyledi ama bunlar teferruat demiş. Aslında Bayık yanılıyor. Demirtaş'ın aldığı oylar HDP'nin oyları değil. Biz birkaç iki haftadır tam da söylemek gerekirse hani bilgeyle Selahattin Demirtaş'tan bu kazandığı önemli başarıdan oy oranına yüzde 50'ye yakın artırmasından sonra ses çıkmamasının sebebini konuşur olmuştuk. Onun üzerine bu tartışma iyi gelecek. Evet. Yani bir çözüm getirebilir miyiz bilmiyorum da bir cevap bulabilir miyiz? Yani dananın kuyruğunun koptuğu noktada bu diyor. Demirtaş'ın aldığı oylar HDP'nin oyları değil. Soru da şu. Demirtaş'ın aldığı fazla oylar nereden geliyor ve bunun HDP'ye kanalize edilme şansı var mı? Şimdi tüm sır burada yatıyor. Elimde yukarıki türde bir araştırma yok ama bu fazla oyların HDP'ye kolayca gidecek oylar olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim diyor. Oylar Demirtaş'a verildi, HDP'ye değil. Bu farkı anlamak çok önemli. Ve bu fazla Demirtaş'ta fazla olan, parti olarak HDP'de olmayan nedir sorusu. İki önemli hususa değiniyor. Birincisi ve çok önemli bir husus Demirtaş'ın birey olarak oy almış olması. Verdiği mesajları bir vesayet adına değil, doğrudan kendi adına verdi. İkincisi de son derece sıradan çoğulculuğu esas alan demokratik söylem geliştirdi handikapı da burada yatıyor diyor HDP'nin yani birincisi vesayet sorunu kendi başına hareket eden bağımsız bir parti değil ipleri İmralı ve Kandil'in elinde daha kibar ifade edeyim İmralı ve Kandil'in hayır dediği hiçbir şeyi yapamaz diyor İkincisi de HDP aslında BDP'nin bazı eski sosyalist kişi ve örgütleri vitrine koymasıyla oluşmuştur Burada HDP saflarındaki birçok insana ve çevreye haksızlık, iddia etti, haksızlık ettiğim iddia edilebilir ve bunu kabul etmeye de hazırım ama sonuçta HDP esas olarak kendisini sosyalist olarak tanımlayan bazı kişi ve çevrelerin BDP'ye eklemlenmesiyle oluştu diyor. Yani bir siyasi saygısızlık etmek istemem ama bir siyasi proje olarak sosyalizmin hele hele bir de 70'li yılların fraksiyonlarından artakalanların elleriyle sunuluyorsa... ...batıdaki yani Türkiye'nin batısındaki seçmen kitlesine vadedebilecek herhangi bir şey yoktur. HDP eğer Demirtaş'ın aldığı fazla oyları ki sırada bekleyen çok oy var aslında... ...kucaklamak istiyorsa... ...bu iki engel konusunda... ...kafa yormak zorunda... ...son sorunu daha da genel formüle ederek... ...şöyle bitiriyor yazısını... ...eğer sadece Aytekin Yılmaz'ın... ...içimizdeki hapishane kitabındaki... ...rakamları esas alsanız bile... ...90 sonrasında... ...adı sosyalist olan örgütlerin ve PKK'nın... ...hapishanelerde infaz ettiği gençlerin sayısı... ...aynı dönemde devletin infaz ettiğinden fazladır... ...diye önemli bir hususu belirtmiş... Başta adı insan hakları olan örgütler dahil sosyalistler bu infazlar karşısında sus Demirtaşsa, Demirtaş ise, çoğulculuk, demokrasi ve yaşam hakkı diyordu. E, i̇şin özü şurada diyor. Bugün tam olarak açığa çıkmamış olsa bile batıda yani Türkiye'nin batısında BDP'nin vitrinine konamayacak derecede büyük ve derin bir toplumsal muhalefet vardır. Ve soru BDP'nin bu muhalefetle buluşup buluşamayacağıdır demiş Demirtaş'a giden oylar batıdaki bu muhalefetin sadece bir kısmıdır. Özlenebilecek bu büyük buluşma için ama PKK ve BDP'nin önce dönüp kendisine bakması gerekir. Vitrindeki sosyalistlerle çözülemeyecek kadar derin bir sorundur bu demiş. Evet, Mithat Sancar'ın dediği gibi önümüzdeki haftalarda daha fazla tartışacağız gibi duruyor bu durumu. Umalım ki bu tartışma yıkıcılıktan öte daha yapıcı bir yöne doğru evrilsin. Evet. Evet, zaten artık yıkıcı tartışmalara, polemiklere falan zamanımız İstanbul. yok. Yani bu kuraklık meselesinin abartmak bile imkansız. Barajlarda doluluk %16. Artık daha nesini tartışıyoruz? Yani çekilecek fotoğraflarda, çekilen fotoğraflarda İstanbul için konuşursak sadece. Geçen yılki oranın yaklaşık dörtte birine düşmüş durumda ortalama. En yükseği %40.21'ler Terkos'u. 38-11 ile Elmalı daymış. Papuçlere de yüzde 0.38 ile en düşük düzey görüyormuş. İstanbul'a sağlayan barajlar arasında. Sonra ardından 19.5 ile İstrancılar, Ömerli, Ali Bey, Darlık, Kazandere ile ve büyük çekmece geliyormuş en, e, ve ardından da Sazlıdere. Avrupa yakasında terkosto 65 milyon metreküp, Anadolu yakasındaki Ömerli'de ise 36 milyon metreküp su barındırılıyormuş yani bir kriz durumu söz konusu olabilir şeylerde at, at, asılmış afişlerde asılmış İstanbul'da su kaynaklarından ya, bu da aslında üzerine. insanına alay eder gibi suyunu boşa harcamaz yılda kırk, üst geçitlerin üstüne koyuyorlar yılda 140 ton suyu kurtarmak sizin elinizde diyorlar ama yaz bitti dişlerini fırçala musluğu kapat filan gibi yani son hepsi bunların gayet gerekli, önemli şeyler ama bunlarla vakit, yani bunları tabii ki yapıldı. Zaten bunlar söz meclisten dışarı yapılması zaten çoktan beri, yani, doğduğumuzdan beri yapmamız gereken şeyler. İşte biz İstanbul'a suyun kalıp kalmayacağını bıyık polameli indirdiğimiz için bakanlar ölçeğinde bunların da bu saatte yapılması, iş işten geçtikten sonra yapılması galiba insana pek de şaşırtmıyor. Evet. İşinize o büyük, şaşırtmıyor. büyük esprisini yani espri de değil zaten kendine özgü şeyi yapan bakanın da Botan'la ilgili açıklamaları daha da ağır kaçıyor doğrusu. Ne diyor? Yani onlar duymam şeydi. Dinlemiyorlar. Vatandaşlar şeyleri dinlemiyor diyor bakan Eroğlu. Veysel Eroğlu'ndan bahsediyorum. T24'teki haberde botan çayında 6 kişinin feci şekilde ölümüne ilişkin şöyle bir yorumlamış. Büyük zaferin 26 Ağustos zaferinin 92. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Afyon gelmiş memleketine. Bir gazeteci de sormuş botan çayında ne oldu filan diye ya ikinci türbin devreye girince su arttı demiş kendisi mühendis ya bu nedenselde teknik ne? anlıyor. Evet. Bu nedenle de daha önce bir karar alındı. vatandaşlar dere içindeyse herhangi bir sıkıntı olmasın diye üç noktaya hem sesli hem de ışıklı ikaz konulduğunu anlatmış. Fakat vatandaşlar hatalı diyor işte. Vatandaşlar da nasıl? Hatta vatandaşmış o... etrafta şeyler, ışıklar yanıp sönüyor, alarmlar çalıyor. Halen piknik Sirenler yapmaya devam ediyorlar evet. bu vatandaşlarla değil evet. mi? Evet aynen öyle öyle. Fakat vatandaşlar nedense bir kısmı çıkmış, bir kısmı hala dere içinde kalmış. Herhalde bir şey olmaz diye düşündüler. Bilemiyorum demiş. Ve acı bir hadise. Biz de gerçekten çok üzüldük. Yaz aylarında bu şekilde boğulma vakaları oluyor demiş. Selahattin bir daha seks Pistols'dan layır çalar mısın? <gülüyor> Yok, espriydi bu. Büyükçekmece'de deniz bisikletiyle gidenler Kilios'ta kayboldu. Halilaylı'daki Yavuz Öztürk şehidimizin ismini verdiğimiz gölete de iki kardeş girmiş. Maalesef çıkamadılar. Bunları ikaz ediyoruz ama vatandaşlar ikazı dikkate almıyor diye hakikaten yani artık vatandaşa hakaret sayılabilecek nitelikte şeyler söylemiş bakan. Herhalde bir şey olmaz diye düşündüler diyor. Muazzam bir İhmalin söz konusu olduğu ve hangi şirketi? Limak Holding, evet. üçüncü havalimanında da şey yapan yakın büyük bir şirket yani iktidara yakın bu şeylerden biri. Şimdi bu şeylerden bahsetmişken çok önemli Cumhuriyet gazetesinde uzun bir süreden beri de takip edilen bir şey vardı. Ondan da bahsedelim. Yani şeyden de geçelim ama Artvin'de de. HES'lere evet pankartı açtıran AK Partili Belediye Başkanı da var. Adalet ve Kalkınma Partili. Coşkun Hekimoğlu. Azınlığın ve bir marjinal grubun sesi olarak ortaya çıkan sesi susturmak ve Arhavi'nin sesi olarak ortaya çıkmak gerekir diye bir konuşma yapmış. Aha. HES'lere evet demişler. Kale kale gibi arkanda diye. 80 kişilik bir grubun fotoğrafı var. Sonra bütün internet sitelerinde Radikal. de HES'e HES e evet mi diye haber olarak evet. görünüyor bu da. Bu da medyaya... İşte görüntü olsun da. Özellikle Radikal gazetesinin internet... Radikal gazetesi diyorum yine alışkanlıktan. Radikal'in internet sitesinin alakalı olarak da pek fazla eleştirileri bulunabilir. Bu tip haberlerin çıkması da o eleştirilerin yapılmasının bir tanesi i̇şte örnektir. Biraz şey kontrolsüz bir durumu olduğu aşikar. En komik 10 video Evet Bayraktar da Emine Erdoğan rica etti devreye girdik demiş. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Emine Erdoğan'ın kuzey ormanlarındaki iki arazi için devreye girdiğini resmen doğrulamış. Bu da de, yine Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. Ankara temsilcisi Utku Çakır Özer'e resmen demeç vermiş. Bu da çok çarpıcı ve ilginç bir şey. Hakkında çıkan iddialara cevap vermiş ve Emine Hanım itirafı başlığıyla Emine Hanım yazısında İmar için devreye girdiğini doğrulamış. Keşke buluşmasaydım demiş. Cumhuriyet'in dün manşetinden vardı bu haber. Emine Erdoğan'ın yani Tayyip Erdoğan'ın eşi şimdi First Lady olan yani Cumhurbaşkanı eşi olan Emine Erdoğan'ın ricasıyla imar izni için devreye girdiği iddialarını Böyle bir durum var ama adamın imarı yok. Benim de açtırmam söz konusu değil. Adama iki sene kurullarda imar izni için işkence çektirmişler. Canına tak demiş. Başbakanın hanımını bulmuş diye, yani hakikaten akıllara, dimalara zarar verecek nitelikte bir açıklama. Saf ve naif mi diyeyim ya da bilemiyorum ne diyeyim, geçelim. Yani zordu, canına tak demiş, Emine Hanım'ı bulmuş. Niye bulmasın Emine Hanım'ı? Kurullar adamı bunalıma sokmuş, biz girmesek iflas edecek, yardımcı olmak suç mu? Doğrusu da Avrupa gibi davranmalıyız. Bürokrasinin hali kötü, insan cinnet getirir yani. Sonrasında adamın işi oldu. Bende yanlışlık olmaz. Halarda ne oldu benim dosyam? Tüm suçlamalara takipsizlik verildi. Niye yok ki bir şey? Benim iş yerimde yanlışlık olmaz. Millet aleyhte dedikodu üretiyor sadece. Kaç senelik müteahhidim, iş adamıyım ben. 20 yaşında başladım, 44 yaşına kadar iş adamıydım, sonra bürokrasiye girdim. Keşke bulaşmasaydık demiş. Önce 4-5 yıl Kiptaş, sonra Metropol Aşeh, sonra 8,5 yıl Toki Başkanlığı, 2,5 yılda Bakanlık. Hepsi 44 yaşından sonra. Son 1 yıl içerisinde şey. kullandığı en fazla cümle e, keşke oldu zaten şehit Bayraktar'ın. Özellikle o televizyon kanalına çıkıp e, yaptığı açıklamasından sonra sürekli bir keşkeli cümlenin bulabileceğiniz demeci bulabilmeniz de mümkün yani. Ama ben şuna geçmek istiyorum. Şu haberi vaktimizde azalıyor. Bu Zeytinburnu'nda eski başbakanın yeni cumhurbaşkanının... Sinirlerini bozan bir durum, görüntü evet, ortaya çıkmıştı. 16-9 kuleleri evet, dönüyor. 16 nokta üst üste 9. Neden? Tarihi, 16 bölü 9 mu demek? Evet, görüntülerini bozan bir şeyden bahsediliyordu. Silüetten bahsediliyordu. Gökdelenler ve bakıldığı zaman tarihi silüetin bozulduğu söyleniyordu. Başbakan da, eski başbakan da bu konuyla alakalı açıklamalar yapmıştı. Ama durum şu ki o silüeti bozan yerlerden alınan e, dairelerin sahipleri de çok ilginç kişiler çıkıyormuş. Mesela kulelerden ikisi Ekonomi Bakanı'nın Nihat Zeybekçi tarafından satın alınmış. Dün de bir yazılı açıklama yapılmış kendisinden. Bu tıraşlama kararının hemen ardından çıkan durumla alakalı. Adı geçen binalarla ilgili tarihi yarım adana silüetine aykırı konum tartışmalarının çıkması üzerine ki kendisi farkında değilmiş sonuçta görsel sanatlar bakanı değil Ekonomi bakanı. O, aynı zamanda İstanbul Milletvekili ben Denizli ben de Milletvekili değil. kendisi. Evet. İstanbul'a aşina değil. Tarih Yarımada'nın belki farkında olmayabilir. Neyse. Ee, demiş ki. Adı geçen minalarla ilgili tarihi Yarımada'nın Süleytin Aykırı konum tartışmaları çıkması üzerine satma kararı aldım. Sattım ve tapu devirlerini gerçekleştirdim. Demiş. Tamam. Buraya kadar şey normal. Çok güzel. Toplamda 134 metrekare olan dairelerin satışını bittiğini söylemiş Zeybekçi. Demiş ki. Adı geçen binalarda şahsıma, aileme, şirketlerime ve şirket ortaklarıma ait mülkiyet, irtifak ve kira dahil olmak üzere hiçbir hukuki ilişkim yoktur demiş. Bir ekonomi bakanının şirketime ve şirket ortaklarıma diye bir açıklama yapması sizi böyle hafif huzursuz etmiyor mu? Yok. Neden? E çünkü artık bu neoliberalizm adı üstünde bu yani... Sadece bir avuç zengi insanı zenginleştirmek üzere. Özellikle de doğanın doğa üzerinden, yağması üzerinden, toprakların suların ve ağaçların üzerinden zenginleştirilmesine dayanan bir sistem. Bu en az 30 yılda devam ediyor. Bütün dünyada da. Türkiye yeni yakaladı bu treni. Onun için de hiç rahatsız etmiyor. Herkes tüccar olarak konuşuyor. Peki şu sezi rahatsız ediyormuş. Şimdi başbakan İstanbul'a tanıdık. Aşın, eski başbakan sürekli karıştırıyorum. Eski başbakan İstanbul'un... Hayır, hazırda da başbakan. Bugün de başbakan daha. İstifa etmedi. Nasıl söyleyeceğim ben o zaman şimdi bunu? Başbakan ve cumhurbaşkanı. Başbakan ve cumhur... Ama cumhurbaşkanı olarak da yemin etmedi. Olsun. Başbakan ve cumhurbaşkanı İstanbul'a aşina bir karakter. Belediye başkanlığı yapmış ve durumun ne olduğunu biliyor. Evet. Kupon arazilerden tutun da... Kupon olmayan arazilere kadar İstanbul'un Her tarafını neredeyse karış karış bilen bir insan... Cumhurbaşkanı olacak... Belki onun bu serzenişi olmasaydı ki belki de değil kendisi zaten söylemiş bakan Zeybekçi. Onun serzenişi olmasaydı bakan evindeki evinde şimdi oturup bizi radyodan dinliyor olabilecekti. Ama bakanın daha doğrusu Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın e, yaptığı e, bu serzeniş sonrasında bu şeyler satılmış. Ama şimdi yeni başbakanımız bu konularla alakalı açıklama yapacak olan başbakanımız daha çok yurt dışı diplomatik ilişkilerle alakalı olan Davutoğlu, şey. Değil Davutoğlu değil Onunkisi daha Kupon, onun kuponu biraz daha şeyde böyle. Makro'da. Suriye kuponu, Irak kuponu gibi kuponlardan belki bahsedebiliriz. Davutoğlu, Mesela Davutoğlu bu işlerle ilgilenmezse, serzen işte bulunmazsa ne olacak? Bilmiyorum. Taraf gazetesinin bir Çünkü yok. farkında değil. Denizli milletvekilleri İstanbul'un tarihi sülüeti hakkında herhangi bir bilgileri yok. Yok. Ama defaatle bu yapı İstanbul'a hiç yakışmıyor. Tarihimize saygısızlıktır demiş. Demiş değil. mi? Evet. O zaman sözümü geri aldım. Demiş. Davutoğlu yani, da kızıyor. Bu, Sayın bu, Bakanlar. Bunu kim söylüyor? Ertuğrul Günay, eski e, Kültür ve Turizm Bakanı ve bizzat tarafla yapmış. Yani şurada, <gülüyor> şimdi geri dönelim. Şöyle olmuş. Önce Cumhuriyetin Miyase İlk Nur'un şey haberini vereyim. 16.9'un çok özel sakinleri diye e, verdiği haber vardı. Ta pazar günü çıktı. Çoğu konuştuğuna göre başka insanlar da var. Başka Tarih silüeti de yok eden Gökdelen'de etkili ve yetkili kişilerin daireleri var. Celalettin Cerrah eski İstanbul Emniyet Cerrah. Müdürü. Bir daire. Köksal Tandıroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski genel sekreter yardımcısı. Bir daire. Feyzullah Kıyıklık AKP milletvekili hı hı. bir daire. Çocuklar da unutulmamış ayrıca. Köksal Tandıroğlu'nun yanı sıra AKP İstanbul milletvekili Feyzullah Kıyıklık. Kıyıklığın dairesi çocukların üzerine eski İstanbul Müdürü Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da kızı da ortak bir daire sahibi. Oranın güvenliği nasıldır Siyasiler var ya? ve bürokratların da dairesi oldu ortaya çıkmış. İçeri girmek yani, için kornea testi yaparlardır kesin. Korneyi da geçtim böyle. DNA'nızı falan alın. Rem. Evet. Öyle bir durum. Ee, Cumhuriyet yazarı e, ayrıca Çiğdem Toker'de bakanların da evi var. Başlığı 26 Ağustos'ta bir yazı çıkarttı. O da e, Çiğdem Toker'de diyor ki öyleye doğru eski kültür ve turizm bakanı Ertuğrul Günay aradı diyor. Karşılıklı hal hatırın hemen ardından İstanbul'un siluetini bozan Zeytinburnu'ndaki 16-9 kulelerini konu olan hepiniz şahittiniz başlıklı yazımı mu söyledi okuduğunu benim meselelerimin en önemlisiydi bu demiş. Kabineden istifa sürecine atıf yaparak ve sonraki sohbeti boyunca önemli ayrıntılar şey yapmış. Yazıp yazabilir miyim diye sorunca elbette demiş. Yani Vali, belediye başkanı ve il bürokratlarının katılımıyla bir dizi toplantı yapmış. Başbakana yüz yüze defalarca anlattım demiş. Başbakana. Ve bu yapı İstanbul'un tarihi silüetini bozuyor. Durdurulması gerekir demiş. Başbakan da her seferinde kendisine ne dediğini söylemiş. Sorun yok. Yola devam demiş. 16-9 konusunu açtıkça sen de tarih diye, diye, diye her şeyi engelliyorsun demiş. Al bir daire sen de mutlu ol dememiş mi? demez tabi ki neden desin demez. ki bakalım? sizin yani. tepkiniz ne oluyordu diye sorunca gülmüş herhalde beni solcu yatırım sevmez diye düşünüyordu demiş ardından da kendisi ne demiş başbakan ve cumhurbaşkanı e, muhafazakarlıksa İstanbul'un tarihini koruma konusunda hepinizden muhafazakarım demiş yani çevrecinde daniskasıyım demişti ya en çok ağaç diken benim demişti ve çok ilginç aslında Mesut Toprak benden randevu istemişti bu toplantılar nedeniyle. Çünkü hepsi başbakanın kule müteahhidi Mesut toprağa himaye eden yaklaşımından cesaret alıyordu demiş Ertuğrul Günay. Hmm. Mesut Toprak benden randevu istemişti. Başbakan kendisiyle konuşmuş olmalı ki birden geri çekti. Yani benle konuşmaya ihtiyaç bile duymadı diyor. Ve bakanların da dairesi olduğunu biliyorum deyip isim vermemişti. İşte orada söylemiş Ertuğrul Günay. Ahmet Davutoğlu bana defaatle diyor. Yani defalarca. Bu yapı İstanbul'a hiç yakışmıyor. Tarihimize saygısızlıktır. Davutoğlu yeni eski dışları şimdi yeni başbakan. Evet. Olan Davutoğlu da diyor ki tarihi konusunda biliyorsun çok uzman yani stratejik derinlik. Hı. O zaman ben de şey dedim diyor. Hikayetinizi bakanlar kurulunda gündeme getirin. Herkes duysun sesli olarak tartışalım demiş. Eee Erdoğan Van depremi sonrasında Güney'i gördüğünde ne demiş? Evet biraz abartmışlar demiş zaten silüet bittikten sonra. Dolayısıyla demiş Güney tam bir yıl boyunca sayısını hatırlamadığım kadar çok sayıda dile getirdim başbakana bu konuyu. Tıraşlamadıkları için küstüm hiçbir şey ifade etmiyor demiş. Sonuçta da tıraşlanmasına dair bir şeyler söylemişti. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet söylemişti. Et, Küstüm onla konuşmuyorum 5 senedir demişti. Olabilir. Mesum. Sonuçta küslüğü bu kadar fazla beni ilgilendirmez. Ben manzaraya baktığım zaman göreceğim binaya bakarım. Canlı minareleri arasından. Sorun şu bu binalar daha doğrusu etkili ve yetkili isimlerin evlerinin bulunduğu bir bina tıraşlanacak mı tıraşlanmayacak mı şimdi? Evet, bunu danıştay kararı da çıktı. Tıraşlanması yolunda. Evet, olabilir. Danıştay kararı kararından ne olacak bakalım ne yapacaklar demiş işte Ertuğrul Günay. Birçok HES örneği var Danıştay kararı çıkmasına rağmen devam eden HES inşaatları var. Sonuçta Kost, Karadeniz'deki HES'i yapabiliyorsa, Danıştay kararına karşı çıkabiliyorsa bu etkili ve yetkili isimlerin evlerinde de bilmiyorum ne olur. O kadar uzak coğrafyalar değil İstanbul'da. Ee... Sen de tarih diye her şeyi engelliyorsun. Yani değil yapacak mi? bir şey yok. Ben engellemeyim de kim engellense. Size tarihten ufak bir örnek vereyim. Önce Rum okulu olarak açılmış 1879 yılında Ardından Atatürk İlkokulu olarak tekrar açılmış. Şimdi de tekrardan İmam Hatip Lisesi olarak açılmaya başlamış. Kim, neyden bahsediyorum? Balıkesir'in Erdek ilçesinde açılan Rum Okulu'ndan bahsediyorum. Benim sorumsa şu, çok az vaktimiz kaldı. Bu saatten sonra ne olur buradan? Önce Rum Okulu, ardından Atatürk İlkokulu, şimdi de İmam Hatip Lisesi olmuş. Dördüncü aşamada ne olabilir? Hepsini ortak noktaya getirebileceğimiz bir şey olabilir mi? Var. Pastane. Ben pastane diye düşündüm. Pasta yapsınlar hepsi yesin. Hayır. Hani pastayı ekmek bulamıyor. Pasta yapsınlar. Olmaz. Ne olur? Üç harfli bir cevabım var sana. AVM. Evet. <gülüyor> Nasıl? Evet. Kesinlikle. Erdek ilçesindeki insanların pek sıcak bakıcılıklarına emin değilim ama gayet İknar yetkili edersin. ve etkili isimlerinde iki tane üç tane dükkanına bırakırız oraya siluetini de bozmamasına dikkat ederiz. Evet tabii, tarihibi olduğu için. <gülüyor> Bu arada ve başka bir sorunun da sormadığım bir sorunun da cevabını vereyim. Sanayiciler sence neden inşaat sektörüne giriyor? Sanayiciler neden inşaat sektörüne giriyor? Evet. Ünlü sanayicileri Türkiye'nin neden üretime yatıracağı paradan kısıp inşaat işine giriyorlar. Bunu anlatmışlardı. E, para olsa gerek yani. Değil mi? Doğru. İyi doğru yoldasın. Hal e, yani Ali Babacan yani, halbuki başbakan yardımcısı oluyor. halen ekonomiden sorumlu ve başbakan yardımcısı bakanlardan Ali Babacan sık sık sanayi üretiminin milli gelirdeki payı düşüyor. Bu tehlikeli bir trend uyarısı yapıyor ama bak Sanayici artık üretime yatıracağı paradan kısıp inşaata giriyor. Bizim açık gazetenin de yaptığı gibi. Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, Kibar Holding Başkanı Ali Kibar, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Torunlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun gibi sanayicinin yanı sıra gayrimenkul sektörüne de girmek kararı almış patronlar var. Wall Street Journal'dan bir haberdi bu. Ayşegül Akyarlı Güven'e konuşmuşlar. Ve mesela Öz İlhan diyor ki Türkiye'de büyümenin lokomotifi sanayi değil ki. Gayrimenkul demiş. Ali Kibar ne demiş? Ben de gayrimenkule gireceğim demiş. İşçilik verimliğinde maliyet artışı var. Bu nedenle he, ileri teknoloji yatırımları olmalı demiş. Aziz Turun, komşunun tabuğu komşuya kaz görünüyor diye bir atasözü sözü söylemiş. Ahmet Nazif Zorlu ben her zaman sanayiciyim demiş ama zor, de zorlu zorlu sentrin açıldığı gün sanayiden uzaklaşıyor musunuz sorusuna asla. Bu benim şirketlerimin Türkiye'ye 60. yıl hediyesi demiş. Ama en güzel cevabı. Türk gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Yıldırım vermiş. Tıpkı senin dediğin gibi. Şeyin gibi, e, azal Alışveriş Merkezi mi yapacakmış? Çünkü bence en karlı yatırım o olabilir önümüzdeki 20 yıl içerisinde. Köşe yazarı olarak. Deniz seviyenin yükselmesiyle alakalı olarak belce telkinden bahsediyorum. Yüzer Alışveriş Merkezi olarak e, benim zaman zaman servettiğim bu tavsiyeyi o da mı dile getiriyor? Yok o çok mantıklı bir açıklama getirmiş. Gayrimenkul daha karlı Basit. Minimal yaklaşmış evet, olay. Minimal, Biz ne iki saattir konuşuyoruz ki burada radyoculuk falan. Çünkü çevreye olan bedeli falan herhangi bir bedeli ödemediğin için onu dışsallaştırma deniyor ne? Sadece kar yani toprağı alıyorsun üstüne yapıyorsun rantı alıyorsun götürüyorsun. Ama bu gene üsttürüplü şekilde söylenmiş hali. Mesela kendi arkadaş ortamlarında nasıl yapıyordur? O ayrı hikaye. Konuşuluyordur bu durum. Abi şuradan bir kupon arazi var. Şurada şöyle bir yer var. Suriye'deki savaş bittikten o, o, sonra da, müteahhitleri o. göndeririz oraya. Çeşitli bu müteahhitlik üzerinden dönen Türkiye'den de, çok fazla zaten tartışma vardı. İhracat patlaması olmuş. Onunla bitirebiliriz. Evet. Lojistik desteği sağlayınca IŞİD'e, Irak-Şam İslam Devleti'ne. Almanya ve İngiliz medyasından sonra Amerikan basınında da ana gündem konusu bu. Ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Rakamları açıklanmış şok etkisi yaratmış. kilisteki sınır kapısının İslamcı militanların denetime geçmesiyle Türkiye'nin Suriye ihracatı rekor düzeyde artmış. Ayda 100 milyon dolar. Ayda. Evet. Ön, önce Nusra, Cephetül Nusra, sonra İşi'de geçen sınır kapısı para basmaya başlamış. Kuzey Suriye'ye Türkiye'den aylık ihracat 40-50 milyon dolardan 100 milyon doların üstüne çıkmış. Toyota pick-up'lar ve parçaların bile Türkiye'den gittiği. Bir ışın. dakika Kuzey Irak'tan bahsediyorsunuz ama Cebet-ül ele geçirdiği yer dediniz. Cebet-ül Irak'ta da mı savaşıyor? Yok. O sınır kapısı. Sınır kapısı o zaman Suriye üzerinden geçip Irak'a gidiyor. Evet. Böyle Peki. işte. Gökhan Erkuşuna haberi. 10 dolara da cihat vizesi alınıyormuş. Bunu da vereyim. Ee, İngiliz Daily Mail'de ve Amerika'daki New York Times'dan baş yazılarında Türkiye IŞİD'e ait silah ve militanların geçmesine izin verdi. Yorumları var. Türkiye sınırından her gün 20 ortalama 20 Avrupalı cihatçı Suriye ve Irak'a geçiyormuş. Kişi başına da 10 dolara. Yani 10 dolar rüşvet veriliyormuş. Hadi gidelim artık. Evet çok paradan konuştuk bugün. Evet. Gidelim çok para konuştuk ve yurdun çenesi olarak bizi yoruyorlar. Yorulduk. Evet Selahattin bitirebiliriz herhalde. Fazla da şarkı da çalmayalım artık çok uzattık lafı. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık